Oh Açık gazete. Merhaba kainat, bugün 27 Ocak Perşembe, yıl 2011, ay 1, gün 27, Kasım 81 1432, Hicri Sefer 23, 1426, Rumi Ocak 14 Şair Nef'i'nin ölümü, Nef'i, 1572-1635 Nef'i, çağın edebiyat geleneğine uygun olarak İran ve Arap edebiyatını öğrenmişti Sadi ve Hafız gibi şairleri inceledi. Birinci Ahmet, Dördüncü Murat tarafından gözetilirdi. Dördüncü Murad'ın huzurunda Sihamı ı Kaza adlı hicivlerini okurken, Yıldırım düşmesi üzerine Edirne'ye sürüldü. Affedildi. Daha sonra Paşayı hicvetmesi üzerine Dördüncü Murad'ın emriyle boğduruldu. Cesedi denize atıldı. Günün Tarihi 255 yıl önce bugün 27 Ocak 1756'da Avusturya'nın Salzburg şehrinde Besteci Mozart dünyaya geldi. 179 yıl önce bugün 27 Ocak 1832'de Alice Harikalar Diyarı'nda Aynaların İçinden adlı kitapların yazarı Lewis Carroll İngiltere'de dünyaya geldi. Yemek listesi gün 27. Mercimek çorbası, pilavlı tas kebap, zeytinyağlı ıspanak, meyve. Büyük, Büyük saatli Marif, Marif Takvimi When you got a headache, a headache powder soothes the pain. When you tired to rest, Lord, you feel all right again. When you got a backache, a little rubbing will see you through. But when you got a heartache There ain't nothing you can do A man can't break a stone So he tries another lick An ice man can't cut his ice, no, Lord So he buys another pick Electric lights go out A candlelight will see you through, but when you got a heartache, there ain't nothing. Cause you're glad When a friend deceives you It makes you feel so bad When you lose your loved one It makes you feel so blue And then you got a heartache And there ain't nothing you can do Merkez Açık Radyo Burası 94.9 Açık ve Açık Gazete. Haftanın dördüncü Açık Gazetesi açıldı. Ömer Madra, Abi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan üçlüyle birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet. Bir günaydın da Bobby Bland'e ya da Bobby Blue Bland Ain't Nothing You Can Do adlı şarkısıyla açılışımızı yaptık. Bobby Bland Amerikalı Bir blues ve soul şarkıcısı Bill Streeters diye de bir grubun üyesiydi başta. Ve blues'un da Aslını diye de bir lakapta takılmış kendisine. Çok önemli başka soul ve o tarz müzik yapan insanlarla da birlikte çalışmış. Sam Cooke, Ray Charles, Junior Parker gibi. Ve Gospel'la Amerika'nın ilahi geleneğini de blues'la birleştirerek... Önemli çalışmalara imza atmış onların en ünlülerinden biri olan And Nothing You Can Do adlı parçasıyla açılışımızı yaptık. Bugünün tarihine bakıldığı zaman nefi şairlerini çok baş üstünde tuttuğu belirtiliyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun ama her zaman da olmuyor anladığım kadarıyla. Duruma göre yani her yerde olduğu gibi herhalde. O dönemde mi? Yo, yani evet. Rönesans döneminde pek öyle daha daha koruyucu bir tavır var herhalde İtalya'da. Evet. Aynı tarihlerden bahsediyoruz Orta Çağ'da Rönesans. Ama e, tuvalette temizlik alışkanlıklarıyla ilgili çok daha gerideydiler. Öyle mi? Öyle diyorlar. <gülüyor> yani dördüncü muradın huzurunda sihamı kaza adlı hicivlerini okurken yıldırım düşünce. Senin yüzünden yıldırım düştü demişler ve Edirne'ye sürülmüş ama sonradan affedilmiş. Bak bu da iyi bir şey Ali Cenap bir davranışla. Daha sonra Sadrazam galiba Bayram Paşa'ya hicbetmiş. Yalnız yanılmıyorsam orada da ırkçı bir şey var. Böyle Bayram Paşa sanıyorum hareması. Öyle mi? Evet. Ve oradan işte bir Mürekkep damlasını göstermiş onun teri gibi filan böyle bir şey yapmış benzetme siyah tenli olduğuna dair. Ama ırkçılığından dolayı değil de 4. Murat sinirlenmiş boğdurmuş cesedini de denize atmış. Yani Osmanlı İmparatorluğunda karanlık şeylerde olduğunu kabul etmemiz lazım. Tuvalet alışkanlıklarının iyiliğinin yanı sıra. Öyle anlıyorum ben. Yani e, sorun zaten tam da böyle bir saçma sapan tez çıkmasına galiba. Sana da bu cümleri kurduran herhalde o tezdir diye düşünüyorum. Evet aynen öyle. Yani hiçbir cennet vadisi falan olmadı. Üstüne üstlük birilerinin, birilerinin üzerinde tahkümü olmasından iyi bir şey doğacağını beklemek bayağı hani e, saf dillik olur en azından. Doğal evet. olarak da adamın elinde güç var. Yani bazen iyiye kullanıp bilmem kimi ihya ediyordur, bilmem kimi de denize attırıp boğduruyordur. İşte öbürü de yıldırım düştü diye bilmem nereye gidiyordur. E, normal. Evet genellikle şairler <gülüyor> daha ne bileyim boğdurulmaktan daha iyi bir muameleyi de hak ediyorlar diye düşünüyor insan. Ee, şimdi bugün başka neler olmuş onu da e, şey yapalım. Bir tane e, 1943'te bugün varlık vergisini ödemeyen mükellefler borçlarını bedenen çalışarak ödemeleri için çalışma kamplarına gönderilmiş. Türkiye'den bahsediyoruz. Nazi değil yani. İkinci Dünya Savaşı ama hı hı. burada genellikle azınlıklar öncelikle Yahudiler. Sonra da Ermeniler de vardı ve Rumlar da az, daha az sayıda. Tümü İstanbullu gayrimüslimlerden oluşan 32 kişilik ilk kafile bugün 27 Ocak e, 1943'te bugün e, Aşkale'ye doğru yola çıkmış. Gerisini merak etmiyorsun herhalde. Hasta ettim ya. Nereye gidiyorlarmış? Aşkale'de taş kırmaya. Aha, taş kırmaya. Suçlular mı? Yok ama borçlarını ödeyemiyorlar. Ee, borç yaptılarsa tamam yani. Ama biraz işte bu yani geriye yürüme zaman içinde hukuka biraz aykırı bir durum olmuş. Geriye ha. yürüyor borçlar ve onlar da ödeyemez hale gelmişler ve çok orantısız borçlar. Hımm. E ödeyemeyecekleri borçlar çıkar. E o zaman karşılarında bayağı mafya gibi bir şey var. Mahkemeye, polise falan gitmeleri gerekiyordu. Herhalde. Ya yani çünkü dediğin şey hukuki olamaz. O zaman şartlar öyleydi. <gülüyor> o dönem de cennetti. Dün akşam televizyonda yine standart şey laklaklar var ya artık. Her gece faşizme mi gidiyoruz soru işareti. Bilmem ne mi olacak? Yani bu hani çeşitli dün akşamki faşizme mi gidiyoruzdu da o yüzden o geldi örnek olarak ama... ...hani böyle koca bir başlık, iki üç kelimen oluşan... Hani, <gülüyor> ...diye kalıyorsun bir, ne diyorlar diye. Sonra anlıyorsun ki o hani büyük bir manşet sadece. Genel olarak aynı şeyler konuşuluyor, manşet ne olursa olsun. Dün akşamki faşizme mi gidiyoruz tartışmasında... E, ...artık isim vermekten de bıktığım için sadece iki kişi. E, biri işte AKP karşıtı, biri de... E, AKP'nin politikalarının özgürlüklerden yana çeşitli açılımlar getirdiğini söyleyen biri. E, tartışıyorlardı şey dedi işte yani sizin yaptığınız eşitlikçi değil dedi AKP karşıtına Önce Cumhuriyet'in ilk dönemiyle CHP dönemiyle yüzleşip bunun kötü olduğunu söylerseniz inanırım. Kötü olan bir şey yoktu ki dedi. Gayet no nasıl olur efendim işte tek parti yönetimi altında buna demokratik mi diyorsunuz? Tabii ki demokratikti Atatürk dönemi dedi. Atatürk defaatle çok partili sisteme geçmeye çalıştı. Siz önce tarihi okuyun başaramadı ama. Başaramadı ama niyeti buydu. Gibi böyle yani bilmem anlatabiliyor muyum? <gülüyor> Bu ondan sonra Atatürk'ten sonraki dönemden bahsediyoruz değil mi? Varlık Vergisi. Şimdi i̇şte o dönemde olmuş. bazı tahtsızlıklar olmuş. Olabilir anladığım kadarıyla oraya girmediler. Yani Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası denemelerinin aslında zaten gayet önemli demokratik girişimler olduğu buradan da yönetimin zaten demokrat olduğunu çıkartmanın mümkün olduğunu söylüyordu Bedri Baykan. Yıl, yıl dönümlerine bakacak olursak biraz daha. 1996'da ne olmuş biliyor musun? Kardak kayalıklarına Türk gazetecileri bayrak dikmiş Yunan Yunan gazetecileri de bayrak dikti diyor Gazete, Yunan gazetecileri bayrak dikmiş miydi hatırlamıyorum Dikmiştir Olabilir Ayrı ayrı bayrak dikmeleri Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim yaratmış Neyse ki savaş çıkmamış sonra Olay gazetecilere kaldı yani Evet şovenist gazeteciler vardı işin içinde ama hani Bunu sadece gazeteciler oynuyor <gülüyor> gibi düşünmek çok kolay değil <gülüyor> O zaman şartlar öyleydi Ya alınacak Ya bu şartlar ne zaman değişecek her zaman kendi ya kendimizi saray burnunda buluyoruz ya kardağın ucunda şehit olmak üzere garip bir kafaymış. Evet yani gazeteciler bayrak dikerken öyle de mesela bugün Wikileaks, bir süreden beri Wikileaks yani sızma belgelere yer veremiyorduk. Ama ilginç bir açık belge sızmış Erdoğan'ın Avrupa Birliği dönem başkanı. Hollanda Dışişleri Bakanı BOT'la yaptığı görüşmenin detayı yayınlandı. Wikileaks'ten. Er, Erdoğan şey demiş başbakan Erdoğan. Ordu kontrolümde değil Ege'deki uçuşları durduramıyorum demiş. Ne demiş? <gülüyor> ne demiş <gülüyor> ne demiş? Ya yani Kriptoya göre tabii. Biliyor. Tabii tabii. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile müzakereye başlayacağı zirveden 14 gün önce bir görüşme var. BOT da demiş ki Ayge'deki askeri operasyonların durdurulması için Amerika Birleşik Devletleri'nden yardım istemiş. Hmm, e, tamam. On, ABD ne yapacakmış ki bu konuda? Bernard ABD her zaman her konuda İngiliz anahtarı. Evet İngiliz, İngiliz değil Amerikan anahtarı. <gülüyor> evet yani 3 Aralık 2004 günü yani 14 gün önce zirveden Türkiye'de konuşulmuş bot demiş ki bir yandan Amerikalı diplomata Ege'deki askeri operasyonları askıya alması için Türkiye'yi ikna etme konusunda yardım edin bize demiş. Amerika güçlü ya bölgede. Diğer yandan da bu operasyonların Yunanistan'ı Türkiye'nin katılımına karşı kışkırtan bir bahane olduğuna dikkat çekmiş. Kripto da bota göre... Türkiye Başbakanı Tayyip Erdoğan kısa süre önce kendisine bu uçuşları ordu benim kontrolümde değil diye durduramadığını söylemiş. Yani o zamanlar kontrol de değilmiş. Savunma Bakanlığı'na bağlı değilmiş. Şimdi olduğu gibi değilmiş. Hmm. Allah Allah. Zamanında öyleymiş demek. Evet. Şartlar gereği. Şartlar gereği öyleymiş evet. 2004'ten nere? İlginç olmuş ya. Evet son olarak da Papandreou'da Erzurum'da sormuştu neyi ispatlamak istiyorsunuz diye hatırlıyorsun. Bu, 9 Ocak'ta bundan 18 gün önce 2 hafta önce hı hı. Erzurum'da Başbakan Erdoğan'da bulunduğu Büyükelçiler toplantısında konuşurken 8 Türk savaş uçağı 100 hanelik eşek adası üzerinde uçuş yaptığını belirtmiş. Türkiye neyi ispatlamak istiyor bu ne anlama geliyor diye sorunca ne cevap vermişti bilmiyorum. Genel kurmaya sorun. Bizle alakası yok. O, o bağımsız bir firma mı? E, bağımsız firma evet. Yani demin zaten başbakanın AB dönem başkanına falan anlatıyor olması bunu zaten hani çok da gizli bir şey anlatmadığımız anlamına gelmiyor mu? Evet. Yani F-16'lara uçuş talimatını kimin verdiği konusunda herhangi bir açıklama bugüne kadar yapılmadı. Yalnız bu Son bir yılda dört defa gerçekleşiyor bu Yunanistan'la Türkiye arasında yani Erdoğan Papandreou zirve diyoruz bunlara liderler arası görüşmelere. Üçünde Türk savaş uçakları Yunan adaları üzerinde uçuş yapmış. F-16'lara uçuş talimatını kimin verdiği açıklanmamış. Balyoz döneminde de artmış yalnız uçuşlar. Oraj planını yeniden gündeme getirmiş. O zeminden çıkanlar vardı ya Gölcük'teki. Yer yokluğundan Gölcük'te e, istihbarat Şube Başkanlığı'nın odasının e, karoların altına gizlenen, gizlenen diyorum özür dilerim, tıkıştırılan çünkü evet. yer yoktu. Önce dolaplara tıkmışlar, sığmamış falan. Evet. Boşa koydum, dolmadı, doluya koydum, olmadı mıydı? Öyleydi galiba. Tekerleme. Bugün tekerleme günü mü? <gülüyor> yani duruma bakınca sanki öyle, evet. Herkes tekerliyor. Do Evet bugün ayrıca neler var başka ona da bakalım. Son olarak John Updike geçen yıl e, ölmüştü. Amerikalı romancı. 2000, e, 2009'da ölmüştü. 2010'da da J.D. Salinger Amerika'nın e, önemli romancı daha roman, romancı da denmez yazar, hikayeci J.D. Salinger ölmüştü. Açık kitapta da Şişman Hanım diye bir Maddemiz var bizim şeyden e, Salinger'ın yarattığı bir fiktif kahraman. Bilumum radyocuların, sinemacıların, yazarların, ressamların, heykeltıraşların ve diğer tüm sanatçı makulesinin mutlak ve nihai öznesi şaşmaz bir şekilde o şişman hanım işte. Bir tek o varsa orada bir şişman hanım onun için sen yayın yapıyorsun, onun için yazıyorsun, onun için oynuyorsun. Öyle mi? Evet. Hasta o da bir oturup seni dinliyor. Sen Şişman Hanım için yayın yapmıyor musun? Bilmiyordum ama büyük ihtimal onun için olduğunu hissedebiliyordum. Derinlerde bir yerde. Çünkü Akıllı Bir Çocuk diye böyle çok popüler bir radyo programı var kitapta. Freni ve Zooey'de ve başka kitaplarında da Salinger'ın hikayelerinde ailece katılıyorlar. İşte tam böyle yayından bir gece önce vıdı vıdılanmaya başlamıştım diyor. Zoe anlatıyor. Tam kapıdan çıkarken abisi Simur ayakkabılarımı boyamamı söyledi bana. Kudurdum diyor. Stüdyodaki seyirciler geri zekalıydı. Sunucu geri zekalıydı, sp zekalıydı. Sponsorlar geri zekalıydı. Benim de bu moronlar için ayakkabılarımı boyamaya falan hiç niyetim yoktu. Böyle dedim Simur'a oturduğumuz yerden ayakkabılarımız zaten göremezler dedim. O da gene de boya onları demiş. O şişman hanım için boya onları demiş. Neden bahsettiği hakkında en ufak fikrim yoktu diyor. Allah kahretsin ama yüzünde öyle Simur'ca bir ifade vardı ki tutup boyadım ayakkabıları diyor. Ee, ...yani sonra da Şişman Hanım'ın kim olduğunu hiç söylemedi bana... ...ama mikrofona her çıkışımdan önce ayakkabılarımı Şişman Hanım için boyadım ben. Seninle birlikte diyor küçük kardeşine, kız kardeşine... ...seninle birlikte programa çıktığımız onca yıl boyunca boyadım onları hatırlarsan. Bu işi bir iki kereden fazla savsakladığımı sanmıyorum... Şişman hanımın korkunç net portresi zihnimde açık seçik belirdi. Kadıncağızı verandasında oturmuş sabahtan akşama akşama sonuna kadar açık radyosuyla sinekleri şaplarken kuruyordum kafamda. Dayanılmaz <gülüyor> derecede sıcak bir hava vardı ve kadıncağız da herhalde kanser finandı diyor. Her neyse ben yayına çıkarken Seymour'un neden ayak kaplarının boyamamı istediği kafamda apa çıktı lanet olsun bunun bir anlamı vardı diyor. Evet, herkesin bir şişman hanımı var. Salinger'a da bir günaydın demiş oldum. Şimdi Nef'i'den Salinger'a geçtik. Salinger Sarayburnu'nda falan gezinmedi değil mi? Yok, çok tehlikeli olabilir. Ama iyi, ama. Kurtardı yakıyı. Evet, şimdi Mısır'da gösteriler almış, yürümüş vaziyette. Ee, hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor son iki gün içinde galiba altı kişi öldü en az son rakam bu bendeki ve en az 800 kişi hatta bin kişinin de tutuklandığı bildiriliyor böyle bir duruma gelmiş vaziyetteyiz Darısı mübareğin başına diye konuşuyorduk ne diyorsun bu işlere bazı gazetelerin iddialarına göre ki bana bir miktar fazla heyecanlı geldi ama umarım doğrudur ee, mübarin oğlum oldu, karısını falan alıp kaçmış bile ülkeden garantiye almak için kendini. Bu bir kaçış mı yoksa zaten hani gidilecek miydi bir yere falan diye de düşünüyorum. Ama bilmiyorum tabii. Yani bunları söylemek için gayet karışık bir ortam var. Ee, ama eğer doğruysa ne güzel, ne güzel. Evet, Gerçekten yani şey Kahire'de çünkü durdurulamıyor. Dün de birazını vermiştik gösterilerin yani Kayr'ın en büyük meydanlarından birinde toplanan kalabalığı dağıtmak için işte her zamanki gibi göz yaşartıcı gaz. Yalnız göz yaşartıcı gazın da niteliğinde bir değişme oldu son zamanlarda bilmem farkında mısın? Ne gibi? İnsan ölüyor. E daha kuvvetli gazlar kullanıyorlar. Evet. Ama bunu zaten hani... E... Konuşmuştuk da zaten ben bir hatırlatma yaptım. Gittikçe şey... sağlam mal kullanmakla ilgili. Farkında mısın derken tecahülü harifane yapıyordum burnuna <gülüyor> doğru gidiyorsunuz yavaş yavaş. Böyle <gülüyor> atlar sokmayın lütfen. Otomobil lastiği yakan göstericiler polise taşlarla saldırmış. Süveyş'te Ferdinand Dölesseps'in de kulakları çınlasın. Süveyş kanalını açan mühendis o değil miydi? Fransız mühendis evet. Ferdinand Dölesseps. Aslında zavallı kölelerdi ama evet. Fransız mühendis açtı oraları evet. Göstericiler bir hükümet binasını ateşe vermiş. Mübarek'in polis devletinden bahsediyoruz. İktidardaki Ulusal Demokratik Partisi'nin adı adıyla müsemma. Merkezine yangın bombalarıyla saldıran göstericiler polis tarafından geri püskürtüldü. Çatışmalarda 55 kişi yaralandı diyor. Bu arada Beyaz Ev diyelim değil mi Beyaz Saray demeyelim. Demokrat. Ülkede Beyaz Ev Sözcüsü Mısır'ın Amerika'nın yakın müttefiki olmaya devam ettiğini belirtmiş. Ama Mısır halkının evrensel haklarına saygı gösterilmesini de önemlidir demiş. Hillary Clinton da Mısır hükümetini barışçı protesto gösterilerine izin vermeye çağırmış. Hı hı. Bu arada Clinton önce çözüm bulmaya çalışıyordu hükümet demişti. Dün harika konuşmasını vermiştik Hillary Clinton'ın. Şimdi de Barışçı protesto gösterilene izin vermişler. Yani ki, bir de enteresan bir şey var. Birliğin durumu konuşmasını yaptı ya Obama. Orada Tunus halkının, başkan Obama, Tunus halkının değerli işte durumuna falan atıf yapmış. Demokratik şeyini destekliyoruz. Tunus'a da birazdan değineceğiz. Zeynel Abid'in, Binali'nin mal varlığına el konması için. Enterpol'den şey çıkarılmış yani geri isteniyor malda ama ondan öncesi çok ilginç Obama Mısır'dan hiç bahsetmemiş birliğin durumu konuşmasında unutmuş olabilir mi ders umursamış olabilir mi Tunus'u desteklemiş hı hı. çünkü bineli gitti e, tamam yani yokmuştan aşağı bari... giden şey dur diyecek değil herhalde. Evet ama mübarek gitmediği için Mısır'dan Mısır'dan bahsetmemiş hiç. Bir unutkanlık Allah göstermesin, altsaymet filan olmasın. Yani günün konusu değil mi? Birliğin durumu konuşmasında herhalde dış politikada Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyada en çok yardım yaptığı Orta Doğu iki Orta Doğu ülkesinden birinden ...bahsetmeyi unutmuş olabilir mi? Bin kişinin tutuklandığı falan bir durumda. Ama konuşacak bir şey yoksa... ...unutmaktan öte konu etmemiş olabilir. Yani mesela bir konuşma yaptığında... ...ya da yazı yazdığında... ...aklındaki her şeyi söylüyor musun sen de? Her konuya giriyor musun? Hayır. Belli noktalara odaklanıyorsun. Ama benim şartlarım başka. <gülüyor> Dönemin şartları tabii. <gülüyor> Altın anahtar. Kifaye yeter. Yani hareketi dahil... ...tüm muhalefet grupları... Facebook ve Twitter üzerinden örgütleniyorlarmış. Hı hı. Yerel yatay ve Twitter yetkilileri Mısır hükümetinin siteye erişimi engellediğini açıklamış. Bu hayra alamet değil bence yalnız. Bence hayra alamet. Evet doğru sen de aklısın. <gülüyor> özel şartları unutmuşum. Yani şeyden evet. dolayı da hayra alamet bütün bu yasaklamalar vesairenin yapılıyor olması mevzunun ciddiyetini de gösteriyorsa hani hayra alamet. Evet, Çünkü evet. en nihayetinde bir ayaklanma devrimi olacaksa bu Twitter'da olmayacak nasıl olsa. Evet gösterilerden e, ses olabilir elimizde bir dinleyelim. They were beating uh, beating them up with sticks, and uh, there was this 14-year-old who was brutally, brutally beaten up by, by like five or six people. Uh, they just were running after people who, uh, like random people walking in the street. They're not taking part in any like protest, they're just being there. They opened the tank, al mudarra. Evet, Mısır'da gösterilerden birkaç ses kaydı. Yani beni beş dakika kadar dövdüler. Sonra da üstümdeki, başımdaki ne varsa aldılar cep telefonunu, hafıza kartını, bellek. Hard disk filan işte hepsini ondan sonra da bıraktılar. Hiçbir şeyde geri vermediler diyordu. İlginç şeylerden biri e, ne de tanık oldum ben. E, El Cezire'nin muhabiri bir e, şeyle konuşuyordu. El Ceziri'ye hitaben bir genç kızla konuşma yapılıyordu. Kız anlatıyordu işte oldukça heyecanlı bir sesle. Şöyle oldu buradan geldiler filan ama baya canlı bir ortam vardı. Sonra birden sesi kesildi. Çünkü polisler hücum ettiler ve kızı dövmeye başladılar. Gitti yani canlı yayında mübarek polislerinin saldırısına tanık olduk. Bu da aslında iyi bir şeydi. Çünkü bütün dünya bunları görme fırsatı buluyor. En azından bende büyük bir infial yarattı ama umut da yarattı. Bu durumlara düşmesi 30 30 küsur yıllık diktatörün iyi oldu bence. Ya bazı bağlamlarda zaten buna... Dengeli güç kullanım falan bile demek mümkün. Çok konuşana çok dayak. Evet. Yani sorun yok. Yalnız işte Kahire İnsan Hakları grubundan avukat Halid Ali ülke genelinde iki günden bu yana devam eden gösterilerde bin kişinin gözaltına alındığını ileri sürmüş. Mısır Gazeteciler Sendikası'ndan da gösterileri izleyen 26 gazetecinin de altında olduğunu söylemiş. Ve Mısır İçişleri Bakanlığı ise Yalanlamış yok böyle bir şey diye. Ya Mısır İçişleri Bakanı. Yalanlamış ve kaç kişi demiş? Söylememiş bir şey. Sadece yalan. Yalan demiş. Daha hmm. da güzel bir açıklaması var İçişleri Bakanı'nın. Onu da sona sakladım. Diyor ki gösteri, gösteri her zaman en, en temel haktır diyor. Sokağa çıkıp insanların gösteri yapması. Yalnız barışçı olması lazım diyor. O haddi açtığın zaman o Hı. zaman devletin pençesi. Barışçıdan kasıt şiddet kullanmıyor olmak değil herhalde e, devletin sistemiyle barış içinde olmak. Evet, aynen öyle. Barış Anladım. içinde bir arada yaşamak öyle herkeste sokağa çıkamaz demiş ve tevkif edin demiş hepsini. Arapça herhalde tevkif diyordur. Değil mi? Tavkif. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama evrensel yapıyor olsaydı anlardım herhalde. Evet. Bedevilerin de katılması da ilginç. Yarı resmi El Ahram gazetesinin internet sitesinde bir habere göre gösteri yapan Kuzey Sina bölgesinde bedevilerle polis çatışması var. Bu da hiç ayrı alametti polis açısından yani. Ve taş ve sopalarla polis merkezini basmışlar. Neden? Bedeviler çünkü daha önce polis bir kısmını, içlerinden bir kısmını gözaltına almış. Herhalde yeterince barışçı gösteri yapmadıkları için olsa gerek. Onlar da taş ve sopalarla polis merkezini basmış. Polis havaya ateş açınca karakolun çevresindeki bedevi aileleri dağıtılmış. Ama bölgede tansiyon yüksekmiş. Her bir taraftan sesler geliyor. Bu arada işte Interpol'den Binali ve akrabalarına tutuklama emri çıktı. Buna ne diyorsun? Zeynel Abidin, Binali Vallahi ve altı ki akrabalar. düzeniniz kahrolsun. Hakikaten görür görmez bunu söyledim. Bu adam kaç senedir orada e, paşa başkan ve e, yüce insan olarak oturuyor? Bir 30 senesi vardı galiba değil mi? 23. Ah 30 olamamıştı. E, ve Interpol devrilir devrilmez... E, Aman Tanrım diye tutuklama evrimi çıkarmış evet. ailesi. Ya buna adalet diyemiyorum ya. Yani hiç Binali'ye bir sempati duyduğum falan olmadığı gibi bana ne? Ama yani hatta antipatide duymak bir bütün diktatör. Memnunum de, oradaki evet. devrim durumundan, halk ayaklanmasından, yayılması ümidiyle bakıyorum olaya ama ya yani buna işte bu sistemin topu çürük derken herhalde bundan bahsediyoruz diye de bakmak mümkün. Ya bu biraz Bush'un e, Saddam'ı yakalamasına sevinme haline benzeyebilir ancak Bin Interpol kararıyla aranıyor olması artık. E, Interpol şeyden Julian Assange'i ararken bir de arada şeye de Zeynel Bin Ali'ye de çıkartmış Zeynel Abidin Bin Ali'ye de değil mi? Bir yandan Wikileaks <gülüyor> peşinde koşarken altı akrabası ayrıca 14 Ocak'ta kaçan Binali, karısı Leyla Trabelsi ve ülkeden kaçan diğer aile üyelerinin tutuklanması için Interpol'den yardım istemişler. Interpol de onun üzerine yardıma 188 ülkeye gönderilmiş. Sen Sende var mı? Koridorda aldın mı bir celp? Yok faksı baktım henüz daha bize gelmemiş ama herhalde yakında gelir. Fra Binali gelirse biz Interpol'e mi vereceğiz? Memleketine mi yollayacağız? Yani görüşmesi gereken başkaları da var memleketinde. Uluslararası adalet dışında. Yok açık radyoda programcı yapacağız onu. Ne anlatacak? Tunus müzikleri. Sözel <gülüyor> program veremeyelim. Aa, olmaz diyorsun. Politika hakları evet artık bir miktar yok. Ama evet Tunus müzikleri, Tunus yemekleri. Hı? Evet. Olur olur o iş ya. Humus kus tarifleri. Evet yani Tunus usulü. Olur mantıklı tamam. Biz çağrımızı yapalım o zaman. ...hani canı sıkılır da gelmek isterse... ...2 ay program, 2 ay sonra Tunus mu... ...yoksa Tunus'tan programları... ...kaydedip de yollayabilir en iyi. Tabii canım. Tamam biz memlekete yollarız ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, Tunus'taki... ...ayaklanmadan bu yana... ...Arap dünyasında epey bir karışıklık var. Onların üzerinde de... ...biraz daha sonra bir... E, e, ...dururuz. Bu arada da... Cuma günü yani yarın İstanbul Mısır Başkonsolosluğu önünde bir gösteri var. Onun da haberini verelim. Disip'ten gelen bir e, açıklama var. Ha, evet, e, aslında Mısır Konsolosluğu önünde İstanbul'da, Levent'te e, bir destek gösterisi yarın e, gerçekleşecek. Saat 11 buçuk, e, bir buçukta özür diliyorum. Ankara'da da konsolosluk önünde olacakmış disipliler, İstanbul'da da böyle aslında hani mevzu pek çok şeyi pek çok sosyalist örgütlenmeyi heyecanlandıran bir noktada. Tunus devriminin başlattığı isyan evet, dalgası büyüyor da çünkü yoksulların ayaklanması Orta Doğu diktatörlerine, şeyhlerine ve krallıklarına, krallarına korku salıyor diyor ufak bir bildirileri var. Ve ayaklanmanın şimdiki adresi Mısır, Mısır halkı yeter diyor. Mübarek diktatörlüğü er ya da geç yıkılacaktır, özgürlük isteyen Mısır halkı kazanacaktır diye devam ediyor. Ve böylece işte 28 bu cuma saat 13.30'da hem İstanbul'da hem de Ankara'da Mısır konsolosluklarının önünde olacağız. İstanbul'daki Mısır konsolosluğunun restorasyonu tamamlandı mı bitmedi galiba daha bebekteki bebekteki o koca o köşkü diyorsun. Evet. Arnuvo pardon. O eski bildiğim Osmanlı'daki yazlık şey konsolosluk. Hı, konsolosluk değil miydi? Şimdi kış zaten. <gülüyor> zaten restasyon da tamamlanmadı. Zaten bizim de derdimiz herhalde <gülüyor> bina ile ilgili değil. Mısır'da bir mübarek sıkıntısı var. Yoksa takılsınlar canım ne yapalım. Onlara da şıkı düşmüş vakti zamanda. O zamanlar öyleydi. Mısır bizimdi biliyorsun. Fakat ben şeye takıldım ya. Bu Obama'dan ne oldu? Hasta mı acaba ya? Nasıl unutmuş? Binlerce insan ayakta Tunus'tan esinlenmiş. Obama da dünya durumunu konuşuyor. Amerika'nın ve dünyanın durumunu konuşuyor. Unutuvermiş. Dediğim gibi her konuya girmek zorunda değil adamcağız biraz Be. da oradan bak yani hangi biriyle uğraşsın falan filan şey e. ne oldu sosyalizmi getirtirmeyeceğiz diye bir tartışma vardı Amerika'da Obama deyince sen aklıma geldi Hı. sağcılar Amerika'ya sosyalizmin geldiğini ve bunu durdurmak için Abi. her şeyi yapacaklarını söylüyorlardı. Valla gelmedi sosyalist. Yalnız bütçe açığı bu yıl bir buçuk trilyon dolara ulaşacakmış Amerika'nın. İşte sosyalist ekonomi yine sorun yaratıyor. Bir de evsizlerin ve gazilerin çok büyük çoğununun sokağa terk edilmiş. Evsizlerin yüzde yirmisi Irak ve Afganistan'da görev yapan askerlerden oluşuyor. Vietnam'dan sonra da böyle bir sokak şişmesi olmuştu. Zaten onlar çabuk ölüyor. On yani. sene kadar sıkıntı yaşıyorsunuz sonra zaten hepsi... ...bir şekil bir yerlerde ölmüş oluyorlar. Mass ediyor toplum onları Evet, evet. Emiyor. Aynen öyle. Önce eziyor sonra emiyor. <gülüyor> Hüpletip gümletme hali yani. Sosyalizm gelmiş evet. Gelmiş belli. Açık Gazete. Friends, darling, I just love you more and more. Every time you smile, you know I'm smiling with you. Every time you cry, you shed a few tears too. 'Cause I love you, ain't that, a lover, you, uh, ain't that a Don't in. I don't believe it. I don't believe you know what I'm talking about. I don't believe it. No I. I don't believe you know what I'm talking about. And I'm talking about, oh, oh, talk about love, oh love, love. Talking about love, oh love, love. love. Talking about love, oh love, love. Talking about love, oh love, love. You know, so dear darling that I never let you down and no matter what you do I'll always be around you treat me like a schoolboy, boy that you know it's true It makes no difference darling. I'll stay here oh I'll never leave you baby oh, every time Bobby Blubland'den Ain't That Lovin' You adlı parçayla devam ettik. Bunun doğum yıl dönümü olduğunu da hatırlatarak bir kez daha 1930'da doğmuştu Bobby Blue Band bugün. Evet devam edersek şimdi WikiLeaks'ten sonra bir de bu El Cezire Radyo ve Televizyonu'na pardon televizyonuna Katar'dan yayın yapan çok ayrıntılı olarak Filistin Otoritesi denen kuruluşun İsraillerle görüşmelerinde İsrail e, İsrail ile Amerika ile çok rahat bir ilişki kurup Filistin halkı içinde o kadar rahat kabul edilemeyecek epey belge ortaya çıktığını da belirtelim sonuncusu dördüncüsü ve sonuncusunu dün yayınladılar el Cezire'de Gene inanılmaz şeyler çıktı yani hepsi tahmin edilebilir ama hepsi de inanılmaz bayağı ciddi bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Şimdi bu Gazze savaşında kanlı bir işbirliği yapmış oldukları apaçık ortaya çıkıyor bu belgelerden. Filistin yönetimi, Filistin otoritesi ya da Gazze'deki El Fetih militanlarının yok edilmesinde İsrail'le Hamas mücadelesinde İngiltere istihbaratıyla da işbirliği yapmıştı. O ayrıntıları dün vermiştik. Hatta El Aksa şehitleri tugayının önde gelen isimlerinden Hasan El-Menzu'nun 2005'te öldürülmesinden önce bayağı konuşmalar vardı. İsrail Savunma Bakanı Şaul Mofaz'la Filistin Yönetimi'nin İçişleri Bakanı Nasır Yusuf arasında inanılmaz konuşmalar var. E neden öldürmüyorsunuz o zaman diyor. İşte ötekte bakarız diyor. Yani olayın geçtiği tarihte Gazze'nin hala Filistin Yönetimi'nin elinde bulunduğunu da hatırlatalım yani. Ahmedun İsrail'in Ashdod limanı yanı sıra İsrail ile Gazze arasındaki karni geçişinde bombalı eylemler yaptı. Onların planlayıcısı olduğu söyleniyor. Ya yani Mofaz diyor ki Hasan Methun adresini biliyoruz. Gazze'deki emniyet güçlerinin başkanı da biliyor. Niye onu niye öldürmüyorsunuz diye. Böyle bir konuşma cereyan ediyor. Hamas seçimler nedeniyle ateş açıyor Kassam ro roketleriyle. Bu hem size meydan okuma hem de Ebu Mazene yani devlet başkanı işte o zaman Mahmut Abbas Filistin yönetiminin bir uyarı diyor. Yusuf da cevap veriyor Filistinli bakan. Biz Raşide Ebu Şpak'a talimatımızı verdik göreceğiz diyor. Yani öldürmeyi o da planlıyor. Hmm. E, konuştuğumuzdan bu yana... O el -metun yani operasyon planlıyor. Bu dört hafta önceydi. Biliyoruz ki bir yerleri vuracak. Hamas'tan da diyor. Onu öldürebilirsiniz diyor. Yusuf da çalışıyoruz diyor. Filistinli bir Filistinli. Hem de çok prestijli bir Filistinli. Öldürmeye çalışıyoruz. Bu ülke kolay değil diyor bak. Şartlardan bahsediyor. Yapabileceklerimiz sınırlı. Siz de hiçbir şey önermediniz diyor. Mofaz fazla eleştiriyor. Filistin'i, Gazze'yi eleştiriyor. Gazze'de hiçbir şeyin sonuçlandırılamadığını anladım diyor. Ama sonuçlandırılıyor. Bir ay geç bile geçmeden 1 Kasım 2005'te Hasan el Metun, İsrail'in Apache helikopterlerinden atılan bir füze ile aracında öldürülüyor. Ayrıca başka bir <gülüyor> Hamas militanı öldürüyor, öldürülüyor. 3 kişi de yaralanıyor. Ayrıca Hamas'a karşı İngiliz istihbaratıyla tam bir işbirliği yaptıkları söyleniyor. Soruyorlar bütün bu belgelerde İngilizlere, Britanyalılara ne diyorsunuz MI6 filan işte bu ilgili duruma. Prensip olarak biz hiç konuşmayız bu konularda diyor Britanya. Prensip meselesi yani. Evet eskiden de bilirsiniz diyor biz hiç konuşmayız diyor. Şimdi daha son çıkan belgelerde ise bu Filistin yönetimiyle Amerika'nın talebi üzerine Goldstone raporu var ya meşhur. Evet. Gazze'nin 1400 kişinin öldürülmesine. Bazı yörelerde meşhur. İsrail'de kimse bilmiyor mesela. Evet. Ee, ama yani dünyada biliniyordu. Savaş suçları olduğunu hem amasında da roket atarak savaş suçları yaptığını ama İsrail'in de çok geniş çaplı insanları hem kullanılan silahların niteliği açısından hem sivillerin öldürülmesi açısından savaş suçları işlediğini söyleyen bir raporu vardı. Bu raporda hemen konuşulacaktı fakat ertelendi haftalarca konuşulmadı neden konuşulmamış biliyor musun? ertelemiş çünkü Amerika demiş ki ya Filistin yönetimine sizden bir ricamız var bu Goldstone raporunun Birleşmiş Milletler'de görüşülmesini engeller misiniz, bir sürü misiniz demiş. Hı hı. Onlar da karşılığı ne olur yaparız bir şeyler demiş ve dört hafta ertelemişler. Arap diğer Arap ülkelerle Filan Birleşmiş Milletler'de de konuşarak. iki hafta pardon Filistin yönetimi ertelemiş ve bunun içinde James Jones Amerika Birleşik Devletleri'nin o yetkilisi Erakat'la görüştüğünde Filistin baş görüşmecisiyle teşekkür ederiz. Çok cesurca bir şey yaptınız demiş. Erteleterek Goldstone raporu ki yani hakikaten dünyanın en saygın uluslararası hukukçularından birinin adını taşıyan Heyetin hazırladığı raporu erteletmiş. Filistin'de savaş suçları işlendi diyor Gazze'de. Ama <gülüyor> e, peki bizim ödülümüz ne olacak diye soruyorlar <gülüyor> Mitchell'a baş görüş meclisi şeyin Amerikan'ın da oradaki adamı. de valla ödül falan yok diyor bir şeye soruyorlar Filistinli'yi etkiliye nasıl ertelettirsiniz niye böyle yaptınız diye soruyorlar Nimmar Hamad diye birisiyle konuşulmuş çok yetkili biri Filistin yönetiminden ne diyor biliyor musun abi ya sorun vardı diyor Goldstone Hı. raporun çok uzundu diyor. 574 sayfaydı diyor ayrıca herkes tek tek okuyamadı. dahası da var Ramazan sonuydu diyor ona da denk geldi diyor. Özel şartlar yani anlıyor musun? Kısmet, değildi. Kısmet değil. Kısmet değildi de okutamadık diyor. Yani tam bir tesadüf olduğu da ortaya çıkıyor işte. Çünkü Mitchell'ın lütfen, Filistin yönetimine lütfen bu görüşmelerin altını oyacak girişimlerde bulunmayın dediği bir sırada bu şey e, aynı anda erteleme olmuş. Peki bu bir Sahip Erakat'ta baş görüşmeci soruyor. Bir belge, bir paket yok mu ödül olarak diyor. Vallahi kusura bakmayın diyor. Ama en çok beğeneceğin laflardan biri de Mahmut Abbas'tan gelmiş. Ama, Dendiğimiz bir politikacı zaten. Evet. Amos Gilad'la konuşuyor. Şimdi bütün bütün hedefleri o sırada. Gazze'deki o korkunç olayların, hastanelerin, Birleşmiş Milletler binalarının, sivil evlerin yerle bir edilmesinden filan bekliyorlar ki Hamas düşsün ve biz muzaffer bir komutan olarak girelim. Resmen Hı. bunu bekliyor şey Filistin yönetimi. Hala bunu bekliyor. Evet. Ve ne demiş ama bu lafı gerçekten bu haftanın lafı sayabiliriz. Ben Gazze'ye bir İsrail tankı üzerinde giremem demiş. Doğru. Muhammed Abbas. Prestijiz edilir. Doğru. Ya tam bir obsesyon halinde Hamas gitsin ne olursa olsun havasındalar yani. İsterse olsun ya zaten Filistinli mültecilerin o kutsal geri dönme hakkını Finlanda tamamen feda etmişler yani belki 7 milyon mültecinin geri dönmesi hakkını tamamen feragat ediyor. Yani 100 bin kişiye kadar ancak 7 milyon mülteciye karşı sadece 10 yıl içinde belki 100 bin kişinin girmesine kadar yol açıyor. Yani bu, bu kadar satmış durumda. Ve şöyle de görüyorlar Bin Laden, El-Kaide ve Hamas aynı işte onun için de bu teröristlerle iş mi yapacağız diyorlar. Çok zavallı bir hali çıkıyor. Bütün bu belgelerden bence Filistin Otoritesi diye ve Karma Nabuşi'nin bir konuşması vardı Oxford öğretim üyesi Filistinli ve ee, siyaset bilimci bir hanım ee, önceden biliyorlardı bir kere Gazze'ye baskın yapılacağını İsrail hı hı. bildirmiş zaten. Filistin otoritesine, yani kardeşleri, bütün temsil ettiğini söyledikleri insanların üzerine bomba, fosfor bombaları ve ölüm, kan ve ölüm yağdıracak şeyi önceden de biliyorlar ve e, yani bu diyor ki, e, Karman Abulsi demokratikleşmenin tersi bir süreç demokratikleşmeyi çözecek bir şey diyor. Ya yani Amerikan kontrolünde ve İsrail kontrolünde yani barış istiyor olsalardı bunlara barış görüşmesi diyebilirdik ama barış istediğini de zannetmiyorum. Hiçbir şekilde yok bunun bir kanıtı diyor. Filistin otoritesinin bu barış görüşmeleri süreci dediği şeyde barış istemiyorlar ki. Bir, zaten Filistin otoritesi dediğiniz şey, Filistin yönetimi temsili bir şey değil ki diyor. Yani 94 yılında bir ara rejim olarak 5 yıllığına kurulmuştu diyor. Ve bütün bunların aslında hepsini tümüyle şeyden okumak mümkün. Transparency.aljazira.net Burada 1660 belgenin tamamı var. Bütün konuşmalar, bütün haritalar, planlar, görüşme notları ve başka belgeler var. Şimdi onun içinde kimse yalan diyemiyor bunlara. Bir tek sahih berekat hayatımı tehlikeye soktu demiş. El Cezire'ye. El Cezire binalarına saldırılar da oluyor bazı yerlerde. Filistinlerin bir kısmı hala tabii Filistin yetkilileriyle, Filistin otoritesiyle yönetimiyle şey. Bağlı hisseden insanlar var. El Cezire'ye ölüm çıkarı dışarı defol El Cezire filan diye de gösteriler yapılıyor. Ve kahraman gibi karşılıyorlar ama olağanüstü zavallılıkta ve bütünüyle bir fars olduğunu bu oyunun kanlı bir oyun olduğunu da çok açık bir şekilde ortaya koydu Filistin belgeleri. Nablus da El Cezire'nin yayın yaptığı stüdyoya. ...bayağı saldırı olmuş... ...kimliği belirlenemeyen bazı kişiler... ...ve... ...El Cezire'nin kiraladığı... yayın için kiraladığı... ...Palmedia stüdyosunu basmışlar... ...stüdyo çalışanlarından biri... ...beş kişi stüdyoya geldi demiş... ...içinden biri silahlıydı... E, ...ve işte bir... Bu belgelerle ilgili olarak mesela Doktor Abdülsettar Kasım diye birisini yayına çıkartmışlar. Doktor Kasım nerede diye sormuşlar. Biraz önce ayrıldı deyince ofisin camlarını kameralarından birini kırmışlar. Bilgisayarları tahrip etmişler ve çekip gitmişler öyle anlatıyorlar. Ee, Doktor Abdülsettar Kasımsa, Kasım Nablus'taki El Üniversitesi'nde Siyasal Bilimler Öğretim Üyesi'ymiş Radikal Görüşleriyle Tanınıyor diye de bir not var Bu da Anadolu Ajansı'nın notu Neyi kastediyor radikal görüşleriyle ee, bilmiyorum ama Yani El Cezire e, açıkça eh. Mossad'ın ajanıdır diye. Bu sana tanıdık hı hı. geliyor mu? Yürüyüşçüler öyle demişler. El Cezire Mossad'ın ajanıdır demişler. Normal normalden kasıt e, düz egemenlerin dilini kullanmayan bir şekilde e, çeşitli çatlaklardan, çeşitli başka şeylerde üreten. Yani bambaşka ve amantanın falan diyecek bir şey yok ama başka şeyler üreten, şeyi tanımlayamayan çok ciddi bir kitle var. Yani bu evrensel bir hal almaya başladı ve en büyük tehdit, tehlike, saldırı da ee, onlar tarafından, yani sokağa çıkanların da düşman olarak El Cezire düşmanımız demediğini biliyorum ama e, tekmelimeyi tercih ettikleri şey El Cezire oluyor bu. Böyle bir durum artık. Ya hayır zaten ya onlar gibi konuşacaksın ya onlar gibi konuşacaksın yoksa meşaleler geliyor. Evet yani mesela Ahmet Kurey var konuşmacılardan yani görüşmecilerden biri. Ya resmen şeyi teklif etmiş belgelere baktı bir, bir kısmına da baktım çok sayıda belge var ve insan hepsini okuyamıyor ama Mesela Philadelphia geçidi diye bir yer varmış hı hı. Ee, Bu olmaz Hamas'ı güçlendiriyor hani bir şeyi hatırlıyor musun bir ara Gazze geçidinden sonra e, şey Gazze'nin bombalanmasından sonra Mısır'da kapatmıştı her tarafı evet, evet, evet. Fakat yarıp gittiler ve iki gün böyle alışveriş yaptılar. Özgürlük tadını şey yaptılar. Sonra kapatıldı. İşte orasının adı Philadelphia'ya geçildi. Nedense öyle. Onu yeniden işgal edin demiş. Filistin yönetimi İsrail'e öneriyor. Yeniden siz ele geçirin diyor. Ana düşman Hamas yani. İsrail filan değil. Açıkçası çok net yani bu. Ve El-Cezire içinde aynı adam Ahmet Kurey diyor ki dostumuz filan değil düşmanımızdır diyor. Katardı öyle. Ya yani İsrail'den yana ve e, İsrail'den yanadan kasıt şu İsrail'in 67 topraklarından sonrasını işgal ediyor olmasını destekleyen buna fayda sağlayacak yayınlar yapmaya mı çalışıyormuş El-Cezire? Evet. Tipi Livni ile Erakat aynı konudalar. Yani İsraillilerle Filistin yönetimi temsilcileri aynı. Katar burada suçlu diyorlar. Fonluyor. Hamas'ı fonluyor diyorlar bu emirlik. Yani Filistin otoritesi yönetimi tamamen kafayı bozmuş Hamas'la. Apaçık ortaya çıkıyor. Ben dört gündür hem El Cezire'den muntazaman seyrettim. Birer saat yayın yapıyorlar ve aralarda da veriyorlar. Saatlerce seyrettim. Ayrıca da Guardian gazetesinde de onu da onunla paylaşıyorlar bütün bu bilgileri, Filistin belgelerini. Onlara da baktım ve net olarak söyleyebilirim ki Naçizane Kanat'ın bu tabii son derece sübjektif. Kafayı tamamen Hamas'la bozmuşlar. Başka <gülüyor> hiçbir şeyle ilgili değiller. Bu bu bağlamda söylüyorum tabii Hı -hı. başka iktidar hırsları çok lüks yerlerde yaşayıp yaşayamadıkları gibi konular da var. Öyle iddialar da var. Para ve kudret ama ben yani bu bağlam içinde siyaset bağlamı içinde yalnız bir tek şey görüyorlar. Boğaların kırmızı gördüğü iddia edilir ya doğru değildir ama hı hı. onlar da bu hamas gitsin ne olursa olsun kiminle işbirliği yapılırsa Amerika'da, İsrail'de ...başka Arap ülkeleriyle... ...herkesle işbirliği yapabilirler. Şimdiye kadar görülmemiş... E, ...tavizler vermeleri... ...mesela Mark Perry diye bir uzman vardı... ...Amerikalı onun da söylediği gibi... ...hiçbir e, şey yok... ...komplo filan yok burada diyor Mark Perry. Ama görülmemiş... ...tavizler veriyorlar... ...ve... E, ...bunun da sebebi... ...böyle bir şey işte diyor... Seçimle gelmiş işte o aşırı dinciler bunlar. Bizi İran mı yapacaklar vaziyeti. Ve bir zamanlar mesela kahramandılar. Bunlar Yaser Arafat'ın kurduğu örgütten bahsediyoruz. Hı hı. Bunun şimdi tamamen siyasi varoluşlarını bir gün daha ayakta tutabilmek için yapmak istedikleri bir şey. Yani büyük bir demokrasi açığı var ve... Yani orada konuşanlar, Cezire'ye konuşanlar, Ali Abuniba Abu gibi önemli Filistinli aktivist ve düşünürler var. Onlar e, demokrasi açığının giderilmesi ve kendi gerçek temsilcilerini yaratması gerektiğini ve bundan başka yol olmadığını söylüyorlar Filistinliler için. Yani mesela bir radyocuları da ilgilendiren biz radyocuları da ilgilendiren bir şey var. Ee, İran'daki muhalefet vardı ya bir zamanlar bastırıldı o da işte Musavi hı hı. Musevi ya da adını İran'daki o Ahmedi karşı filan yeşil miydi? Yeşiller olarak da çıkmışlardı. Filistin yönetimi 50 milyon dolara bir radyo kurduruyormuş bunu seviyeyi desteklemek için Niye? İran'da. Hı? Niye? E Amerika istemiş. Yok canım. Öyle diyor. Bilgilerde var. E Filistin yönetiminin 50 milyon doları bir radyo kurmaya varsa sen de almış olabilir misin? Açık radyo için. Vallahi alsam söylerdim ama. Ali Abuda yani, dedi ki bu 50 bom... milyon mu dedin? Evet. Radyo için. Evet. Bence biz direkt ihaleye girelim 25'e yaparız ya. Yapamaz mıyız? Yani gel 30'da bağlayalım şunu ya. 40'tan açarız o yavaştan ince <gülüyor> şey yere doğru iner ama 10 az değil. Evet ya. Vallahi bu açıklamalar hakkında Filistin belgeleri hakkında ne diyorsunuz sorusunda da en ilginç cevaplardan birini de Ali Abunibah o verdi. Bu bir tam barış süreci denen şeyin tamamen ölmüş olduğunu gösteriyor dedi. Davud Abdullah diye de önemli bir uzmana da sordular. O da niye 20 yıl bekledik bunlar için? Aslında Filistin yönetimi son derece zayıf. Amerika Birleşik Devletleri'nin İşbirlikçisi ve aslında gizli anlaşma yapıyorlar. Bir üçgen var. Yani İsrail, Amerika ve Filistin yönetimi diye. Çok aslında bütün bunların açığa çıkmış olması da bence hoş bir durum yaratıyor. Ben şahsen memnunum. Filistin belgelerinden de Wikileaks'ten de hem bir kere bize bol bol laf etme imkanı veriyor. WikiLeaks'ten tamam da Filistin yönetimi durumu gayet gayet tatsız ya hakikaten yani değişecek gibi de değil WikiLeaks'ten önce de. Yo bence değişecek. E, Tabi yani değişecek gibi değil derken yakında hani yakında değişecek. İnşallah. Ya yakın ya derken ne demek bir sen? En fazla. İnşallah. Yani benim umudum bu yani düşüneceğim de bu yani şuna bak BBC'nin son haberi bu işte. Ee, bu sızmalar benim hayatımı tehlikeye attı diye bağırıyor Erakat. Hı hı. Ya sayısız insanın ölümünden bahsediyorlar ve bunların açıklanması ile hayatımı tehlikeye attı. Bence bu böyle bir adamın uzun süre devam ettirebileceğine inanıyor musun? Bu işin kötüsü evet. <gülüyor> Neler bak, gördük üzerinden yani? Hani Filistin'de çünkü yoksa çoktan. Zaten bu tayfenin... Ama ...tasviye bu olmuş kadar açık, gerekiyordu. E, bilmiyorum. Yani bana ilginç umarım, gidiyor. Umarım, umarım. Evet, yani... E, ...ve şey diyor, eğer benden çıktıysa... E, ...ben de gerekli tedbiri alacağım demiş. Hı hı. Benim ofisten çıktıysa... ...bu belgeler sızdıysa... ...hiç şüpheniz olmasın demiş... ...Sahip Erakat ve çok sinirli. Böyle şey, kağıtları mıncıklarken... ...gördüm. Ortada bir... ...El Cezire'ye çıkmış... Hı hı. Ne, ne bu kağıtlar diyor. Ne de ispat etmeye çalışıyorsunuz diyor ama yani bu kadar acıklı, trajikomik bir durum da az olur. Yani büyülenmiş gibi muhteşem 100 yıl dizisini seyreder gibi seyrediyorum. Hakikaten muhteşem 10 yıl bu da doğrusu. Öyle. Ara verelim. Sonra devam ederiz. Çünkü Hasan Ersel yok. Biz de devam ederiz i told the which I was I was you, you. I told the which doctor i was in I love with you i told you which doctor i was in love with you and then, the and then the which doctor, doctor he told me what, what to do, do. he, he said that way ahead. Way ahead. i told you which doctor you did love me true I told the witch doctor, you did love me nice. And then the witch doctor, he gave this advice. He said that, ooh ooh ooh-ah-ah, ting-ting, ooh ooh-ah-ah, ting-ting, bang, bang. ooh ooh ooh-ah-ah, ting-ting, ooh ooh-ah-ah, ting-ting, bang, bang. You've been keeping love from me just like you were a miser. And I'll admit I wasn't very smart. So I went out and found myself a guy that's so much wiser And he taught me the way to win your heart My friend, a witch doctor He taught me what to say My friend, a witch doctor He taught me what to do I know that you'll be mine when I say this to you Ooh-ee, ooh-ah-ah, -ah ting tang Walla-walla, bing-bang Ooh-ee, ooh-ah-ah, -ah ting tang Walla-walla, bang-bang Ooh-ee, ooh-ah-ah, ting tang Walla-walla, bing-bang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 David ting and the Chip a David Seville and the Chip Chipmunks David Seville ve, e, diye bilinen novelty Adı verilen bir tarzda yani ayın oyunlarla teknik kullanılarak da böyle bir hoşluk komedi şarkıları da yapanlar vardı bir dönem. David Seville asıl adı Rostom Sipan Bağdasaryan Ermeni kökenli piyanist, şarkıcı, besteci oyuncu ve prodüktör aslında David Seville adı ile biliniyor ve Elvin and the Chipmunks diye de bir ...böyle bir hoşluk yaratmıştı... ...onun Watch Doctor adlı parçası... ...çok meşhurdu... ...David Seville'ın da 1919'daki... ...doğum gününü... ...kutlamış olduk... ...bu şekilde kendisi 1972'de... ...ölmüştü... ...oldukça genç bir yaşta ...hayata veda etmişti... ...David Seville'a de bir günaydın demiş olduk... ...bu vesileyle... ...evet... Şey diyor Robert Feska aslında Independent'te yazdı yazıda artık Araplar bir daha filmi geri çevirme imkanına bulunmayacak. Arap dünyasındaki insanlar birbirlerine yalan söyleyemeyecekler. Yalanlar bitti. Liderlerinin sözleri ki maalesef kendi sözlerimizdir aslında diyor Britanya'yı kast ederek yani batıyı bitti. Ya yani biz onları bu hâlde biz soktuk diyor Britanyalılar, Batılılar olarak diyor. Yani bunlara o, o yalanları kendilerine biz söyledik ve artık yeniden yaratamıyoruz. Mısır'da da böyle, Lübnan'da da böyle. Ama sadece mesela Mısır'da demokrasi Britanyalılar bayılıyorlardı... Yalnız Mısırlılar artık ...monarşi, kral farıb bir son verip Değiştirmeye rejimi karar verene kadar ondan sonra o, o zaman onları hapse attık diyor. Sonra daha fazla demokrasi istedik. Şimdi de Filistinlerin demokrasi olmasını istiyoruz demokrasisi ama doğru insanlara ancak oy vermeleri halinde diyor. Mısırlıların da demokratik hayatımızı kucaklamasını istiyorduk. Şimdi Lübnan'da da Lübnan demokrasisi de yerini almak zorunda ve bunu da sevmiyoruz diyorlar. Lübnanlıların tabi sevdiğimiz insanları desteklemesini istiyoruz. Sünni Müslümanları Refik Hariri'nin e, ve bu da Suriyeliler tarafından meydana gelmişti e, cinayeti. Şimdi de Beyrut sokaklarında arabaların yanmasına ve hükümete karşı şiddete sahne oluyoruz, tanık oluyoruz. Peki nereye gidiyoruz? Acaba Arap dünyası kendi liderlerini, kendi temsilcilerini seçmeye doğru gidiyor olabilirler mi acaba demiş. Yani Tunus özgür olduğunu açıkladığı zaman neden Bayan Clinton sessiz kaldı? Yani acaba Batı'nın kontrolünde olmadığı, Amerika başta olmak üzere Batı'nın kontrolünde olmadığı bir Arap dünyası görüyor olabilir miyiz? Ya yani neden böyle oldu? İran'ın baş, o manyak dediğimiz cumhurbaşkanı özgür bir ülke görmekten mutlu olduğunu söyledi ama Tunus için diyor. Neden oluyor diyor. Yani Mısır'da Hüsnü Mübarek'in durumu iyice, geleceği de karanlık görülüyor. Oğlu seçilmiş olabilir diyor. Fakat Müslüman dünyasında bir tek halife var diyor. O da Suriye demiş Hüsnü'nün oğlu Mısırların istediği adam değil yani Bir iş adamı diyor yani Mısır'ı kendi yolsuzluğundan kurtarıp kurtarmayacağı pek belli değil Hüsnü Mübarek'in güvenlik komutanı Mr. Süleyman diyor çok hasta o da olmayabilir ve bu arada bütün Orta Doğu'da Amerika'nın dostlarının birer birer düşmesine de tanık oluyoruz onu da bekliyoruz diyor Mısır'da Nereye kaçacağını düşünüyor olabilir Mübarek diyor. Sen oğlu için söyledin ama Mübarek'in kendisi de düşünüyor diyor. Lübnan'da Amerika'nın dostları çöküyor diyor. Bu Arap Orta Doğusunda tırnak içinde demokratların dünyasının sonu diyor. Bundan sonra ne gelecek bilmiyoruz. Belki sadece tarih buna cevap verecektir diye bir yazı yazmış Robert Feske. Bence bütün kabahat El Cezire'de. O ile beraber. Hı hı. Bu ikisinin kabahati. Bu arada Irak'ın e, durumunun ne hale geldiği hakkında müthiş bir haber var. Iraklı mülteciler için a, acil yardım çağrısı yayınlamış şey. Birleşmiş Milletler. Hı hı. 280 milyon dolara acil ihtiyaç varmış. Filistin Otoritesi bir elli milyon dolar atar herhalde bunun için Filistin yönetimi. Çoğu Suriye'de ve Ürdün'de yaşayan 190 binden fazla Iraklı mültecin durumunun artık tahammül edilemez boyutlara ulaştığını söylemiş. Ve acil yardım şart demiş. Her gün daha da acil hale geldiğini anlamak gerekir demiş bu, bu işlerle uğraşan dairenin başkanı Antonio Guterres. Ve... Çok kötüye gitti mülteciler demiş. %34'ü yani üçte birinden fazlası ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya. Çoğunun başında da kadınlar varmış ailelerin. Çünkü erkek yok zaten o ailelerde. 3 yıl önce Suriye ve Ürdün'e sığınan Iraklı mültecilerin çoğu iş bulamadıkları için ellerindeki bütün imkanları kullanmış ve muhtaç hale düşmüş. Bu da Voice of America haberi. Son 3 yıl içinde 89 bin mülteci Irak'a geri dönmüş ama yani kurtarılamayacak hale geliyor. Bu yana 2007'den bu yana 60 binden fazla Iraklı mülteciye kucak açan ülkelere de teşekkür etmiş ama en az 60 bin daha kendilerini kabul edecek bir ülke bekliyor demişler. Yani böyle şey gibi barınak. ...arayan hayvanlara yapılan çağrılar gibi bir durum var. Irak'ta bu. Ailelerin başında hepsi kadın. Bütün olanaklarını tüketmiş durumdalar. Hı hı. Her şeye başvuruyorlar hayatta. Evet. Amerika'nın bütçe açığı da bu yıl 1,5 trilyon dolara ulaşıyormuş. Son 10 yılda büyük artış. Afganistan-Irak savaşları... Ve mali krizde batan şirketleri kurtarmak için yapılan yardımlar büyük rol oynuyor bunda tabii fakat eski hesap da tutmamış evdeki hesap çarşıya uymamış yani kongre bütçe dairesi 2001 açığının 1 trilyonu aşabileceğini söylerken yanlış hesap ettik demiş 1.5 olacak demiş yani 500 milyar dolardan bahsediyorum artıştan hesap hatasından. Bu arada da evsizlerin yüzde yirmisini Irak ve Afganistan'da görev yapan askerler oluşturuyormuş. Gazilerini sokağa terk etmiş. Vietnam'da 53 binden fazla kayıp birçok Hollywood filmine de konu, konu oldu diyor NTV'nin haberi. Şimdi tarih tekerrür ediyor yani tekrarlanıyor Amerikan askerleri için. Aynı şeyi Irak ve Afganistan'dan dönen askerler yaşıyormuş Vietnam Savaşı'nın sonrasında. Çok ağır bir durum tabi. Yani bunlarla ilgili herhangi bir sistematik geliştirilmesine gerek yok bildiğimiz üzere. Dünyanın her tarafında da durum bu. İşte, e, gençleri özellikle fakir ailelerin, işçi ailelerin gençlerini e, savaşlara yolluyoruz. Oralarda bir kısmını öldürüyoruz, bir kısmını öldürtüyoruz. Bir kısmı da kafa yiyor. Yani çok anormal bir durum yok herhalde. Bir daha toplumsallaşmakta zorluk çekiyor. Bu da zaten bildiğimiz, her zaman tanıdığımız bir yan etki. Değil mi? Yani evet. hani üzülme kısmını bir kenara bırakırsak beklediğimiz bir şey bu evet, zaten. Tabii. Ve iyileşmeyecek de istiyor işte, işte Yani bir milyardan tahminen bir buçuk trilyona pardon çıkarken bir hı -hı. trilyondan bunun durumunun iyileşmesi düşünebilir mi? Yani 700 bin evsiz varmış ki bu inanılmaz bir rakam aslında yani. Hı hı. Ve bunun da %20'sini yani yaklaşık 140 bine yakın insanı ordudan ayrılanlar. Mesela bir örnek veriyor hakikaten tırnak yedirtebilir insana. Orduda 7 yıl hizmet vermiş. iki defa Irak'a gitmiş 28 yaşında Mike Monroe diye bir adam. Psikolojik sorunlarıyla da baş etmeye çalışıyormuş. Neden psikolojik sorunu var sence? Yani savaş böyle durumlar üretiyor. Ağır baskı, sürekli ölüm korkusu, yanında birilerinin ölüyor olması, travma, post travma falan derken. %96'ymış. Savaşa bir şekilde bulaşmış olan insanlarda %96'sında iz kalıyormuş. Az ama çok. Geçmeyen, geri döndürülemeyen etkiler yani. İşte o da onlardan biri. İş bulmak için New York'a gelmiş. Barınakta kalıyormuş emekli askerler için. Daha da kötü olabilir demiş. Her gece dışarıda da kalabilirdim demiş. Ee, Tara Henry diye bir kadından bahsediyor. Asker o da. Daha da kötü durumda. yanında Yakınlarının yanında ya da arabada iki çocuğuyla. Arabada kalıyor mu? iki çocuğuyla bu kadın. Amerikan gazisi. Hı hı. ...Jaco Project diye bir kuruluş... ...yardım elini uzatmış... ...evsizlere ev kazandırmaya hazırlıyor... ...herhalde dini amaçlı adı... ...Jaco olduğuna göre. Kış aylarında New York... ...çok soğuk oluyor... ...arabada uyuyunca hasta oluyordum... ...tıbbi yardım alamıyordum... ...çocuğum bana neden hep... Ha ...hakarete uğruyoruz diyordu... ...sürekli ağlıyordum demiş. Evet... ...Vietnam Savaşı'nda görev yapan askerlerden... Vietnam Savaşı 75'te bitti. Hı hı. 85, 95, 2005, 2015. Yani 40 yıla geliyor. Ee, ve hala 100 bin evsiz varmış. Şeyde rakam yok. Net rakam yok. Irak ve Afganistan'dan dönenlerin kaçı evsiz? Zira birçoğu yakınlarının yanında kalıyormuş. Yani bu savaş pek... İyi gelmemiş Amerikalılara öyle anlıyorum Irak'ların yanı sıra. Bu iki haberi üst üste okuduğun zaman ne kadar bu şeyi de hatırlıyor insan ya. Hadi canım ya yani Saddam girsin. Başta Hürriyet gazetesi olmak üzere bütün medya girelim adalım edelim. Yeni medeniyet kuralım. Batı demokrat, özgür filan diye hatırlıyor musun yazıları? Hı hı televizyonları falan gayet iyi. işte bu evsizler ve Am Iraklıların mültecilerin kadınların fahişelik yapmaya zorlanan başka da hiçbir imkanları kalmayan neredeyse yüz bin zaten vücudunu satabilenler şanslı, şanslı olanlar evet Çünkü vücudunu bile satamayanlar açlıktan ölenler açlığa bile kalmadan kurşunla ölenler bombayla ölenler daha saymak mümkün savaş böyle uzaktan savaş filmleriyle ve dizileriyle filan işte çok iyi geliyor da diyor farkındalar ya birkaçıyla tartıştım bilmiyorumbirilerin ölü olduğunun bunun kötü olduğunu farkındalar ama e, bence dünyada iki tip politik algı var biri Makro politikacılar Hani bedeller veriliyor bir şeyler oluyor başkaların hayatı üzerinden başkalarının hayatını masaya sürerek iş yapmakla ilgili bir sıkıntı görmeyenler Bir de e, kendi hayatını, yanındakileri vesaireyi görebilenler var. Birinci kısım için çok önemli değil. Ya yani bunlar zaten olması gerekiyor. Ne yapalım yani? Petrol gerekiyor da varili şöyle de böyle. anlatıyor insanlar. Binlerce evet. ölümün üzerinde Rizeo anlatabiliyorlar. Savaşlar falan. Devlet hesapları yalnız bu haberlerin hepsini görmezden ve duymazdan geliyorlar herhalde. Çünkü çok ağır haberler bunlar ve biz işte kimini NTV'den, kimini BBC'den Kimini El Cezireden bulup buluşturup aklımızca bir sıralama yapıp anlatmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bunları hepsine yok sayıyor herhalde insanlar o zaman. Çünkü böyle yapıyor. Bu kadın iki çocuğuyla New York'ta arabada kalmak zorunda bulunuyor işte. Bu da Amerika'da. Irak, Irak'ta kaç kişiyi kabul etti Iraklı göçmen Amerika şimdiye kadar? Çok düşüktü sayı ama elli değil galiba. Evet. Yani inanılmaz bir şey aslında. Maalesef öyle. Peki şeye geçelim. Davos'ta da başladı ama tabii Bize yani canım? bizi ilgilendirmiyor. Bir tek e, Türkiye'nin artık adı yok diye Osman Laga yazmış milliyetten. Merahat Amer'de Davos'ta eksen kaymış diyor. Başımı nereye çevirsem ya bir Hintli ya bir Çinli ya da esmer bir Orta görüyorum diye yazıyor Meral Tamer'de. Ama kötü anlamda söyleyemiş bunu. Kötü bir şey de olabilir ya. Yok abi. Çevremizde daha çok esmer görüyor olmamız. Amerika'dan gelen fiyakalı genç bankacılar ortada yok demiş. Bu arada genç dinamik siyasi liderler var ama. Nasıl? Medvedev de var. Rusya'nın sen senin yalancındın. Yan, yanlış çıktı işte. Gel gelmiş Davos'a. E gelmeyecek demişler ne bileyim ben. işte seni Ama bak o sayede Davos'un olduğunu öğrendik. Yoksa Davos'tan haberdar olmayacak Davos'u da var. Benim sana güzel bir sürprizim var. <gülüyor> Türkiye'den de bakan yolluyorlar değil mi? Hayır, çok hoş. Medvedev demiş ki: Teröristler demiş aşırıcılar ve teröristler de bir sürü şey yapıyor. Sosyal paylaşım imkanlarından yararlanıyor Twitter filan demiş. Hı hı. Ama asıl bu Domodedovo havalimanına saldırı düzenleyerek neyi amaçlamışlar teröristler? Neyi? Medvedev'in Davos'a gitmesini tabii. Bunu anlamayacak ne var? Senin dün yanılmana yol açan olay bu. Ama, Ama başaramadın. Yemedik. Hadi. Yemedik. Terörle muhatapta olmadığımız gibi falan filan. Bir Terör... bir şey soracağım. Yani hiç yeri gelmişken e, şimdi Keçenistan'daki bu Karadullar denilen e, grubun saldırıyı düzenlediğine dair bazı iddialar var. E, evet. Bombalardan birinin pimini Moskova polisinin söylediğine göre bir kadın çekmiş. Ya bu teröristler çok fena. Ya. Tam bunu soracaktım. Haberlerde sürekli olarak bu şekilde veriliyor. Kötü olmadıklarından ya da yaptıklarını desteklediğimden ya da anlamlı bulduğumdan politik olarak değil ama şu ya bu, insanların niye bunu yapıyor olduğuna dair ve Kaç yüz bin kişinin Çeçenistan'da ne şekilde öldürüldüğüne dair de bir kupla atıyor olmak gerekmez mi haberin içine? İyi olurdu. Çok şey gibi görünüyor böyle hani Amerikan filmlerinde vardır ya romantik. Yani romantikten kasım iyiler iyidir, kötüler kötüdür. Baya anlamsız, amaçsız şeytani yaratıklar bir araya gelmişler orayı burayı bombalıyorlar gibi oluyor. Evet ama işte maalesef yani demin konuştuğumuz konu gene algıda çok ciddi bir seç seçicilik durumu var. Bunları... Algılamamakta ısrarlı insanlar çünkü algı katılım gerektiriyor. Şimdi şöyle bir şey: Putin zaten bütün siyasi varlığına hayattaki buna borçlu. Hı hı. Yani bir dizi apartman bombardımanı düzenleyerek geldi ve bunu Çeçenlerin üstüne yıktı. Bunu herkes biliyor Rusya'da. Evet. Ondan sonra da Çeçenistan. Sadece Rusya değil aslında her yerde herkes evet, biliyor. Çeçen Cumhuriyeti'nin, Çeçenistan'ın özel. Cumhuriyet'in başkenti Grozny orta boy bayağı ciddi bir şehirdi. Onu tamamen ortadan haritadan sildiler. Şimdi yeniden yapılıyor. Ve mesela Rus gazetecilerin yazdıkları Ruslardan cesur gazeteciler yazdı. Rus polisi yani Putin'in askerleri ve polisi demir testeresiyle dişlerini eğiliyorlarmış. Çeçen direnişçilerin. Hı hı. Yani böylesine bir zulüm ve vahşet oldu. Onlar da bütün karadul haline geldiler. Tamamen bir sürü kadın. Ne kocaları ne oğulları ne abileri kaldı ortalıkta. Onlar da sonunda bu hale geldiler. Şimdi Medvedev diyor ki çok güzel söylüyor. Beni engellemek istiyordu bunlar. Bak ama yüz verdim mi diye geliyor. Şeyin adamı Putin'in adamı. Yani bütün bunları... Bizim herkesin yutacağını bekliyor Davos'ta da gayet ciddi bir şekilde işte bir dakikalık saygı duruşu ölenler havalimanında ölen 35 kişi öldü galiba Putin de şey diye gitmiş oraya beyaz önlüklerle yaralıları dolaşıyor ve çok ağır olacak intikamımız diye konuşuyor ama işte asıl eksen kaymasının başka bir yerde olduğunu da bilmek gerekiyor. Hı hı. Bu arada Türkiye'deki şeye de geçelim bir meşru direniş çağrısı var Milliyet Gazetesi'nde. Ee, yani doğrudan bağlı olduğunu söylemek mümkün değil deminki haberi ama e, bir meşruiyet, neyin meşru olduğu falan filan üzerine tartışmalarda herhalde yeni bir aşamaya geldiğimizi söylemek mümkün. E, CHP bayağı Burcuva siyasetini bırakıyor diyebilmek de mümkün. Tabii CHP'nin sesi olduğunu düşünürsek çünkü CHP'den şu ara... 7 nota ve majörleri majörleriyle diye devam edebileceğimiz bayağı ses çıkıyor. Ama çıkan seslerden biri gayet gayet hakikaten ilginç. Evet bugünkü milliyetin manşet haberi mesela. Böyle bir şeye alışık değiliz. Tabii manşette olması da biraz ilginç bir durum ama o editoryal tercihler diyebileceğimiz kısım... ...yani olmamış dua ve amin deme hali... Neyse CHP'de şimdi dün şu oldu aslında. E, Anayasa komisyonda baya bir olay çıktı. İsa Gök ile e, bir grup AKP'li arasında İsa Gök CHP milletvekili AKP'lileri tanımıyorum. O yüzden hani tanımadığım isimlerdi veremiyorum isimlerini. Bu İsa Gök aynı zamanda işte bir Danıştay üyesiyle de dizi te, kaydı mı öyle bir şey? İki gün önce Cesk evet. Kaydı. ya Zaten tanıyabilmemi sağlayan o haber oldu çünkü... Yani ...yoksa ismen söyleyemeyecektim. Simayen tanıyordum İsa Gökçe ama... E, ...iki gün önce haberi çıkmıştı. Neyse şimdi ikisini karıştırıp böyle bulamaç gibi olmasın. Ha, ama oradan evet... ...bir tanıdıklık vardı. Aa, aa falan danıştay üyesiyle bir balık çiftliği konuşuyorduk demiş. Evet Danıştay üyesiyle balık çiftliği konuşuyorlardı. E, size gelmiş dava falan diye. Neyse şimdi... Sen de konuşuyorsun Danıştay üyeleriyle... Ben mi? Koridor meseleleri mi? Koridorun teftiri. Açmıyorlar artık ya. <gülüyor> böyle bir sorun yaşıyoruz onlarla. Neyse, e, dün sonuç olarak e, böyle bir tartışma oldu. Ya gerçekten uzun süredir görmediğim kadar dedim aha tamam girişiyorlar birbirlerine. Şimdi komisyonda olay çıkıyor. Oraya varmadı ama bayağı ağır karşılıklı hakaretli, makaretli sensus sensus falanlı e, bir durumlar yaşandı. Derken işte bugün Milliyet'in bahsetme vardık. Cumhuriyet ee, Halk Partisi halkı sivil direnişe çağırdı diyor. Evet. Yani buradan kasıt sivil itaatsizlik falan değil. Aslında bu bir ayaklanma ve devrim çağrısı. Ama öyle e, mi ya? Yani bana o kadar çok ciddi görünüyor da şey yani göründüğü kadar ciddi olduğunu düşünmüyorum. Ben Görüyorsun de istersen onu istedim. Ama öyle halkı sivil direnişe çağır. Bu ancak Tunus lafları falan da geçti. Tunusa bakın, iyi bakın falan filan gibi laflar da geçti çünkü. Hani bir de Hitler dönemi var. Yani Hitler dönemini hiç bilmeyen bir Türkiye'den bahsediyoruz maalesef. Ya demin Terakkiperver şey. Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası üzerinden hadi söyleyeyim artık öbüründe söyledim. Hilal Kaplan'a e, sen önce bir yakın tarihini öğren, tarih de bilmiyorsun ki falan diye fırça kayıyordu işte. Bedri Baykam Böyle garip garip haller olduğu için yani neyse özetle şu bir grup CHP milletvekili artık Türkiye'nin nazi Almanyası'na benzediğini buna dönüştüğünü herhalde de bir ikinci dünya savaşı çıkmadan Hitler'in devrilmesi gerektiğini düşünüyor. Ve bunun üzerinden de işte bayağı halkı direnişe çağırdıklarını söylüyorlar. Evet. Bayağı laflar edildi aslında dünkü şeyde de Bursa Nutku sen bir Bursa Nutku'nu oku da sonra okumadık deme falan filan gibi. Bursa Nutku hat, bilmeyenler için e, Atatürk'ün olduğu söylenen bence öyle diyebiliyorum ama bu konuda tartışma var bakınca onu görüyorsunuz. E, ve işte gençleri yasa masa değil e, önemli olan işin hattıdır hat uymuyorsa halletmek gerekir diye aslında sistemik olarak mücadeleye çağıran e, metni. Bu metne gönderme yaparak işte e, ve Nazi Almanyası ile karşı karşıya olduğumu söyleyerek bir grup CHP milletvekili ayaklanma çağrısında bulundu. Bu, ayaklanma... Yani bu çok tehlikeli bir tarafı da olabilir unsur olarak. Yani Türkiye'de ısrarla üzerinde durduğum bir şey var. İkinci Dünya Savaşı yani ne kadar bile gelmiyor tarih kitapları ve dolayısıyla nazizmin ve faşizmin yükselişi nelere mal olduğu insanlığa. ...ve bütün dünyaya... ...bunlar pek bilinmeden... ...biraz... ...kolay kullanılıyor yani... nazil meselesi... ...ya kolay kullanılıyor olmasından öte... ...benim garibime giden açıkçası... Ee, ...belki de hani bu işler üzerine düşünen... ...halk ayaklanmaları gördüğünde midesinde... E, ...keyifli bir yanma hisseden falan... ...kelebekli bir insan olarak şunu düşündüm... ...ya gerçekten çağırıyorlar ve gerçekten inanıyorlar mı... ...gerçekten bir halk ayaklanması olursa... E, Önlerde bir yerlerde, saflarda, barikatlarda mı göreceğiz bu insanları? Hayır. Yani hissettiğim cevabı bu. Tabii hayır mı olur? O tarih gösterir öyle bir şey olursa ama. Sen bu sivil direniş çağrısına katılmıyor musun yani? Ya ortada Saf, böyle bir durum olduğundan şüphem var. Ama bundan öte, hani şüphemden öte böyle bir şeyin olabilmesi için gerekli örgütlüğü sağladıklarından... ...ya da bu çağrı gerçekten cevap bulup yüz binler sokağa çıkıp da barikat kurarsa... ...buna bu milletvekillerinin katılacağına şüphelerim var. Bu. Yani öyle bir... ...Nazi Almanya'sındaki gelişmelere benzedim ...toplumun bütün kesimlerini direnişe çağırdı diyor. Milliyet imzalı bir haber bu. Ve yüksek mahkemenin... ...Nazilerin halk mahkemesine benzeyeceği savunulmuş. Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili Atilla Kart... ...bu yapı içinde bütün unsurları... ...anayasal ve meşru zemin içinde direnmeye ve muhalefete çağırıyoruz söylediğimiz budur demiş bunun yol ve yöntemleri vurmadan kırmadan meşru zeminlerde her zaman için demokrasilerde bulunur yani bu seçim öncesi bir direniş çağrısı seçim haziranda oluyor yanılmıyorsam hı hı. işte 5 ay bir şey var burada 5 ay içinde de sivil direnişle seçim öncesinde geçirme çağrısı bu değil mi evet evet İlginç. İyi yani. İşte böyle. Yani böyle de bir şey oldu. Sonuç olarak olmasından öte... ...ilginç olanlardan biri de işte bu... Işte ...olur mu... ...olması nedir falan filan... ...bunları çok düşündüklerini sanmıyorum. Neyse. Bu da bir başka renk... ...tat doku diyebiliriz. Yani evet. bu gerilim gerçekten... ...sokakta yaşanıyor olsa çok farklı bir şey olur. Evet. Günün önemli haberlerinden biri de... E şeyin e, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanının Frenting e, dosyasındaki ihmalleri eee inceleteceğini o gün bir sürü gazetede e, var onu ona da birazdan değinebilir herhalde. Bir En azından bir utanç belirtiyor olması hakikaten e, Türkiye Cumhuriyeti adına iyidir. Yani gerçekten Kesinlikle. böyle mi hissediyor? Doğrudan yapacak mı? Ne olacak falan bir kenara bırakırsak e, Ayıp ettiklerinin farkında olduğunun açıkça söyleyebilen bir cumhurbaşkanlığından bahsediyoruz. Evet, davanın çıkmada i̇yidir, iyidir. girmesine vahim bir durum diye nitelemiş. Buna da e, dönelim. Evet, bence de aynı fikirdeyim ben de. İyidir. Açık kaste. The Saints Go March'ı'nın Mahalia Jackson'dan dinledik. Mahalia Jackson bugün hayata veda etmişti. 1972'de, 1911 doğumlu ve gospel şarkıcısı herhalde bu janrın, bu müzik janrının türündeki, tarihindeki en iyilerden biri. Belki de birincisi olarak kabul ediliyor. Zaten ilk gospel dini, ilahi müziğin ilk kraliçesi olarak da ilan edilmişti. Güçlü bir, çok belirgin bir sesi var. Aynı zamanda da Stad Sturkel'ın bize büyük sözlü tarihçi ve radyocu geçen iki yıl önce yanılmıyorsam hayata veda eden Stad Sturkel'ın ifadesiyle de çok önemli bir haklar mücadelesini de ömür boyu yürütmüş birisi kontralto sesiyle. Onun ölüm yıl dönümünde New Orleans'in büyük, işte o da bir gospel kökenli şarkı, When the Saints Go Marching In, onu çaldık. Evet dediğimiz yere bugün Abdullah Gül'ün çıkışı var. Önemli aslında oldukça. Ee, aslında Abdullah Gül... E Önemli şeyler söylüyor işte en önemlisi de herhalde Hranting davasıyla ilgili ee, zaten kendi vatandaşını koruyamamış. Oradaki ihmaller belli bunu ikinci söyleyişi bu arada Gül'ün belli bir de sorulmuştu nedir o ihmaller madem belli bir söyleseniz diye ee, atlatmıştı bakalım belki bu sefer söyler. İnsanlar yakalanmış ama bu kadar süre geçtiği halde herhangi bir şey neticelenmemiş bu bizim için büyük bir zaaf kendimi çok mahcup hissederim. Çıkıp da biz her şeyi doğru yaptık diye savunamam diyor. Ee, ve ardından da diyor ki devlet denetleme kurulunun devreye girmesi için harekete geçeceğim. Yapabilecekleri bir şey varsa tereddüt etmem diyor. Ve hiçbir şey hiçbir şaibe kalmamalı. Ee, buna benzer olayların bir daha olmamasını garanti etmenin yolu da bunları tam aydınlatmaktan geçiyor demiş Abdullah Gül. Ee, gerçekten önemli. Yani bunları söylüyor olması Cumhurbaşkanı'nın e, başlı başına bir... Olay diyebiliriz. Ama bundan öte hakikaten ne yapacağına bakmak lazım. Çünkü yıllardır çeşitli laflarda duyuyoruz bu da işin maalesef diğer tatsız tarafı. Evet önümüzdeki yani Şubat ayının başlarında da yeni e, duruşması var. Yeni hakimle tekrar her şeyi biraz daha etraflıca ve doğru düz bir şekilde ele alma fırsatının bir kez daha doğduğu bir günde bunun olması da ayrıca Önemli. Ee, önemli ama Türkiye'de hani işler ne kadar değişti dersek onunla ilgili başka bir şey söyleyebilmek mümkün. Ee, aynen devam ediyor. Yani memlekette nelerin meşru olduğu, kendini meşru hissettiği ile ilgili hala e, çok yol alabildiğimizi söylemek maalesef mümkün değil. Evet gazeteci Adem Yavuz Arslan da Ankara temsilcisi. Bugün gazetesinin... Kanal Türk'ün de galiba Ankara temsilcisi ama... E, Evet yani bir bir Ermeni var adlı kitabıyla daha geçen hafta piyasaya çıkmıştı. Ve Dink cinayetinde üstü kapalı tutulan önemli ilginç bağlantıları da e, sergiliyordu. Suikaste ışık tutmaya çalışıyordu. Ama e, ilginç bir şey olmuş ve beyaz bir bere içinde Arslan'ın gazetedeki ofisine dört kurşun bir kalem kutusu içinden çıkmış gönderilmiş Yozgat'ın. Yerköy ilçesinden gönderiliyor paket öyle yazıyor üstünde. Dink suikastinin tetikçisi o gün Samast'ın taktığı beyaz belenin benzerinin içinden dört Kalaşnikov mermisi çıkmış. Ee, yani bunun ne manaya geldiğini herhalde açıklamak ya da bu simgelerin niye kötü olduğunu söylemek çok anlamlı değil. Ama bunun yapılabiliyor olduğunu hala. Birilerinin hala Hrant e, Dink cinayeti gibi çok açıkça hangi bağlarla ne şekilde işlendiği ortada olan bir işle ilgili kitap yazanları tehdit ettiğini ve ve ve hani o güzellemeleri şiirleri yazan adamların dışarıda gezdiği bir ülkede e, hatırlarız hepimiz plan yapmayın plan e, anmak lazım herhalde bir daha. Böyle şeylerinde gayet gayet meşru sayılabileceğini birileri tarafından görmek gerekiyor. Yollayanın paketin üstünde ismi nereden yolladığı falan varmış da bunlar gerçek mi e, onu göreceğiz Demek dışında çok fazla bir evet. şey söylemek yani, mümkün e, değil Şey demiş kendisi Adem Yavuz Arslan bugün yazdığı Yazısında e, Tehditlerden önce Bazı meslektaşlarınızın acımasız Linç girişimlerine muhatap Oluyorsunuz ardından da Doğrudan canınıza kasteden bir hareket Geliyor beyaz bere ve Mermi yolluyorlar Bu mesajın ne anlama geldiğini Bilecek donanımdayım ama şunu da Biliyorum Allah'ın verdiği canı ancak o alacaktır. Hrant Dink'i koruyamayan devlet beni de koruyamayacaksa diyecek bir şey yok demiş. Hı hı. İyi demiş bence. Evet. Meselenin özü bu çünkü ve ilginç bir tesadüf sonucu da Başbakan Erdoğan'ın... Bu arada tek Ukrayna aldığı bunlar değil. Hı. Onu da açıklamış hı yani. mi? Hı. Kitap çıktığından beri defaatle telefonla aranıp ölümle tehdit edildim. Diyor hani bu da e, bir başka aşaması demiş. Onu da belirtmek evet. lazım. Çok önemli tabii. Yani hiç hafife alınacak bir taraf yok. Bu arada şeyi de söylemek gerekiyor. Yani Ukrayna dönüşü gazetecilerle konuşmuş Başbakan Erdoğan. Bir, bugündeki bir fotoğrafta da elinde bu bir Ermeni var adlı kitap var. Hı hı. Daha Ankara temsilcisi işte Adem Yavuz Arslan Ukrayna yolunda yeni çıkan kitabını vermiş. Takdim etmiş. Başbakan da kitap hakkında detaylı sorular sorarken ana kumanda da kim var onu tespit edebildin mi diye sormuş. Hmm. Ana kumandada kim var onu tespit edebildin mi sorusunu başbakanın gazeteciye sormasından daha yani hiçbir sakınca yok tabii. İyi bir soru. Ama bunu asıl gazetecinin başbakana soruyor olması asıl... daha beklenilebilir olan herhalde. Doğru bir de başbakanın da bunu kendi Emniyet İçişleri Bakanlığı mensuplarına, Milli İstihbarat Teşkilatı'na işte ordunun bağlantılı istihbarat şeylerine sorması ve mahkemeye de daha bir dikkat göstermesi iyi olurdu herhalde değil mi? Evet evet. Peki şey diyor bunun kumanda merkezinde kim var? Bunu araştıracak olan biz değiliz. Araştıracak olan yargıdır demiş. Doğru. Biz yargının tüm taleplerini karşıladık. Hala karşılıyoruz demiş uçaktaki sohbette. Geçenlerde Başbakanlık Teftiş Kurulu'yla talep geldi. Bekletmedim bile. Olur mu verdim? İncelemeden yana bir şeyimiz yok demiş. Ya Sorun şu ki Adalet Bakanlığı'nın gayet yargı üzerinde bir ...etkisi olduğu biliniyor. Hani bundan öte... ...bazı davalarda yargı... ...bambaşka kararlar alırken... ...bazı davalarda bambaşka kararlar alıyor. Özünde de bunlar ideolojik tercihlerle... ...çok bağıntılı oluyor. Bütün bunları bildiğimizden... Başbakan da onu söylemiş zaten. <gülüyor> Mesela aynı konuşmalar... ...zinciri içinde işte... Ama bu ondan beyhude bağımsız bir durum değil. Öyle bir anlatıyor ki... ...hani biz de ne yapalım bu 2004'teki... ...genelkurmay beni dinlemiyor lafına benziyor. Evet, Alırsın aynı... görevden dinler. O seninle ilgili bir durum en nihayetinde başbakan olduğunda. Hayır benim filan... dosyamı bir günde karara bağlamışlardı diyor yargı organı evet. çalışmasıyla ilgili. İşte Hizbullah tahliyelerine de karşı çıkmış yargıtayın. Erdoğan'ı bir günde Erbakan'ı beş günde karara bağlayacaksın. Cihaneri anında karara bağlayacaksın. Hizbullah davasında on sene bekleteceksin nasıl olacak bu iş diye sormuş. Belki haklı bunu sormakta ama Hıran Dink davasında da tamamen sütten çıkma akkaşık edasıyla bunu da işte bekliyoruz gereken bütün girişimleri yaptık demesi hı hı. hem kendi bu diğer davalarla ilgili biraz önce söyledikleriyle çelişiyor hem de e, Cumhurbaşkanı'nın söyledikleriyle de çelişiyor. Gül Devlet Denetleme Kurulu'nu da devreye sokuyormuş Ranting'de. İşte beraber böylece bir çalışma yaparlarsa iyi olur herhalde. Ne diyeceğimi daha fazlasını bilemedim yani. Ya yapılası diyecek çok fazla bir şey yok ama... E, ...bir sürü davada başbakanın da gayet gayet ne şekilde tavır aldığı pozisyon... ...yani bunların hepsi bir yandan işin lolosu gibi geliyor bana. Niye derseniz yalan dünya. Yani dün Hasan Gerçeker... E, Tayyip Erdoğan görüşmesi vardı. Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker ki hani e, gerçekten benim ağzımı defaatle son 4 5e ay içinde baya e, işte 3 parmak 5 parmak girecek kadar açtı. Aaa ne diyor diye. E, yani beğenmek beğenmemenin ötesinde Yargıtay Başkanı ne diyor <gülüyor> diye açmıştı ağzımı. Gerçekten yine dedim ki e, memlekette bir şeylerin kıpırdanması çok kolay değil. Özellikle e, ERK sahipleri açısından. Yani gitti Erdoğan'la görüştü bir efendi çıkışta. Yani şey değil fırçayı yemiş, pısmış falan anlamda söylemiyorum bunların hiçbirini. Karşısında insan görüp insani bir sohbet ettikten sonra aynı e, rahat ve sert dili kullanmakla ilgili gayet çekingen gördüm gerçek yeri mesela. Ya yani Sayın Başbakanla gerekli görüşmeleri yani hem fikir değillerdi çıkışta da ama dil, üslup, bakış bütünüyle değişmişti. Yani e peki şart, önceki söylediklerin... Şart, şartlar öyle gerektiriyor. İşte bu şartlar ben anlamıyorum. Biraz da sinir oluyorum açıkçası. Yani, ee, yani Koca şimdi, koca lafları et sonra git konuş. Çıkışta aynı lafları etme. Yani ne bileyim ben. Hadi şartlar, yüzüne söyleyemedin şartlar, çıkışta bari. Yani şey var. Ona bu Hizbullah tahliyeleriyle ilgili olarak da tabii çok nasıl yorumlanacağını hakikaten bilemeyeceğim. Ne söyleyeceğimizi kolay kestiremeyeceğim bir olay da gerçekleşmiş Yargıtay. 16 Hizbullah sanığı hakkındaki müebbet hapis cezalarını büyük bir hızla dün onaylamış. Yalnız Murat Yetkin de bugün Radikal'de yazıyor ki, Gelin görün ki demiş. Tam 10 yıl tutuklu kalan sanıklardan 9'u bugün dışarıda. Birisi de kendi ayağıyla gittiği için tut tutuklandı çok tuhaf bir şekilde. Ee, Yargıtay eğer bu kararı bir ay önce alsaydı suçlular bugün aramızda değil hapiste olacaktı demiş. Şimdi böyle de tuhaflıklar var. <gülüyor> ee, Öyle yani. Durum. Valla <gülüyor> ne diye Yani İşlerin sürekli ilerlemediği ve ilerlediği bir durumdan bahsediyoruz. Bu arada torba ile ilgili dün akşam da bir protesto gösterisi vardı. Ee, sendikaların ve konfederasyon, daha doğrusu e, konfederasyonların önderliğinde. Ee, bu arada torba yasada meclis genel kurulu gündemine geldi. Ee, herhalde önümüzdeki bir iki hafta yine e, karşılıklı ağır ithamlar, koca laflar ve sonra aynen devam eden yımışak hayat devam edecek milletvekilleri açısından. İşçilerin durumu biraz daha sıkı ve biraz daha tatsız olacak. Patronlar bir miktar daha sırtık hale gelecek. Hayat bildiğimiz gibi devam edecek gibi görünüyor. Ee, maalesef durum bu. Ee, yedisi geçici toplam 120 maddelik bir torbadan bahsediyoruz. Ve her konu var için. Evet, o yüzden değil? hani ayıkla pirincin taşını karşı çıkabilmek bile kolay değil. Çünkü hangi kısmına ne falan diye bulman ve o bulduğun şeyi anlatabilmen, örgütleyebilmen gerekiyor. Ben bu, bu sık, benim senelerim küfürleşilecek sadece demek bu değil mi yani bir şey içerik konuşmak mümkün değil çünkü hayır, bu durumda Hiçbir bir şekilde mümkün değil benim merakla be cevabını beklediğim önemli sorulardan biri de kim hazırlıyor bunları yani bir belli bir Sonuçta i̇şte AKP hazırlıyor bununla ilgili herhangi hayır yeri. o konuda değil ama özel bu işleri mesela 2 B ile ilgili de işte tabiatı koruma ve biyolojik çeşitli koruma yasası gibi son derece ilginç herkesin dikkatini çekmeyen detaylarla daima şeyin korunduğu, kuvvetli sermayedarların korunduğu, ve çevre aleyhine, başta çevre olmak üzere. Yok, öyle bir bence evet. aleyhte çalışmak gibi dertleri yok. Yani sonuç olarak kar ettiriyor. Evet. Fakat bunları büyük bir ustalıkla hazırlayıp bu torbaların içine koymaları çok dikkat çekici. Yani en azından merak ediyorum. Hazırlayan uzmanlar Mütler var. Mükleer yasasının içinden bile termik santralleri çıkartan evet, bir işte hükümetten bahsediyoruz. O mantık, onun, uzmanları var bu işin yani. Çok... Eğlenceli. Bu arada Karapınar'da yer kabuğu çöküyormuş. Haberini vereyim. Ha gördüm. Obruk deniyor buna. Böyle krater gibi. Yani yüzü geçmiş Konya Karapınar ilçesinde. 20 metre derinliğinde 20 metre genişliğinde yeni bir obruk. Yani çöküntüler deniyor kraterlere. Ve e, bunların e, ilk etapta tarlasına geldiğinde çiftçi Yaşar İvriz geniş bir çukur gördüm demiş. Sulama boruları da obruk ortasında asılı kalmış. Çalışırken çökme olsaydı üzücü bazı sonuçlar ortaya çıkabilirdi demiş. Tabi sadece bu çökmeden dolayı meydana gelecek kazadan değil. Başka problemler de olabilir. Cidde de tamamen sele teslim olmuş durumda. Suudi Arabistan Cidde kentinde aşırı yağışlar seller. Mahsur kalan bazı Türk vatandaşları helikopterle kurtarılmış çok kadar basit değil yani olay çok vahim bazı hı hı. boyutları da var. Batı Avustralya'da geçmiş durumda seller ama iyi bir haber var. Julia Gillard Avustralya Başbakanı Julia Gillard ne yapıyormuş? Vergiyi nasıl e, selzedeleri ...selzedeleri hariç tutacak... ...onları kurtarmak için... ...bir vergi... ...Avustralya'da mü tarihinin gördüğü... ...en müthiş seller oldu... ...ve devam etmekte... ...tabii Pakistan'da da öyleydi ama... ...yani yeni bir vergi koyuyormuş... ...beş buçuk... ...milyar dolar... ...ama Avustralya doları... ...e... Ee, Aşağı yukarı da fazla farklı değil Amerikan dolarından sanıyorum. E, Gilar demiş ki 12 aylık bir vergi 1 Temmuz'da başlayacakmış. E, 50 bin dolardan daha fazla yılda kazananlara verilecekmiş. E, etkilenmeyecek olanlar da ödemeyeceklermiş. Bugünün işini yarına bırakmayacak. E, bırakmayacağız demiş fakat e, yeşiller de konuşmuşlar ve demişler ki e, yeni vergiyi destekliyoruz ama hakikaten kulaklarımıza ve gözlerimize inanamadık demişler Avustralyalı yeşiller çünkü iklim değişikliği ile ilgili tedbirlerden para çekip buraya vergiye <gülüyor> o, o tedbir iklim değişikliği ile ilgili tedbirlerden azaltma yapacakmış kemer sıkma aynı zamanda biz bu buna inanamamış inanamadık demişler ve gilar diyor ki zaten ulusal bir trajediydi bu yaz yaşadığımız bu seller ama doğal bir felaketti demiş zaten altyapı şeylerini projelerini kısıyor ve karbon salımın azaltma programlarını da Vazgeçiyormuş yıllarda aynı zamanda. Dünyanın evet. hakikaten cinnet geçirmekte olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Amerika'nın bu küresel iklim değişikliği olduğuna karşı çıkan tırnak içinde bilim insanı Pat Michaels, Washington Times yani gazetesini biliyorsun değil mi? Amerika'nın evet. da en sağcı işte Monterey tarikatının. Şey yaptığı bir gazete. Sadece Muğun tarikatı olsa iyi. Yani evangeliklerden savaş yanlarına e, bir skalası var. Ristiyanları falan her şey. İşte o, o Pat Michaels var. Herkesin küresel ısınma yoktur demek için başvurduğu iki isimden biri zaten. Başka bilimle uğraşmış hiç kimse yok. O Pat Michaels da çok uzun zaman önce uğraşmış. Hı -hı. Öyle bilimsel bir niteliği falan diyor ama önemli değil. Bilim adamı diyelim çok hoş bir şey yazmış. Ee, geçen yıl çok uzun süre bahsettiğimiz şey vardı ya Britanya'daki King's North altılısı diye işte Greenpeace elemanları hı hı. King's North'daki yeni yapılan Termik Santral'e durdurmak için tırmanmış bacaya da yazmışlardı. Ee, Brown'du değil mi adı? Brown durdur dur bunu filan diye yazacaklarken indirilmişlerdi. Ve zarar verdiler diye de üretime ve işte fabrikanın bacasının boyası badanası yapılsın diye para vermeleri, ceza vermeleri istenmişti. Fakat Kingsnorth mahkemesinde de kentte görülen James Hansen'da çağrılmıştı. Orada jüri önünde yapılan davada dedi ki daha zarar vermiş olabilirler. ...ama NASA'dan geliyor... ...ben de diyorum ki... ...o kadar büyük bir tehlike var demişti ki... ...James Hanson... ...bunun... E, ...vereceği zarar... ...küresel ısınmanın vereceği zararın yanında... ...hiç kalır... ...onun için bu çocukları beraat ettirin demişti... ...mahkemede beraat ettirmişti... ...gel gelelim... ...Pat Michaels... ...Washington Times'daki yazısında... ...böyle bir şey olamaz demiş... ...nasıl bir şey... Ee, bir kere Doktor Hansen kim demiş? NASA'nın bir bölüm başkanı. NASA ne? Bir hükümet organı. Ee, tam böyle söylersek neyse. Aynen böyle söylüyor Aha. yazısında. Diyor ki Hansen bir Amerikan hükümetinin bir ajanı yani bir memuru. temsilcisi, memuru olarak bu teröristlere yardım etmiştir diyor. Yani King's North protesto eden Greenpeace'çileri... Bir de Yeni Zelanda'dan da bir hanım çıkmışlar diye kitabımızda onların fotoğrafı da var açık kitapta. Bunlar teröristlere yardım edenler bu bir savaş sebebidir demiş. Amerika ile İngiltere arasında bir act of war savaş şey yol açacak bir davranıştır demiş hı hı. ve cezalandırılmalıdır demiş Doktor Hansen'da. <gülüyor> ne diyelim şartlar öyle gerektiriyor sağcıdır doğrudur Hiç çok bir şey yok <gülüyor> hakikaten yakında yalnız bu seller sular Pat Michael's'ın da oturduğu yere gelince ne diyecek gene yok canım inan diyecek herhalde değil mi maşallah Allah akıl fikir ihsan eylesin Demek bu arada de. son şey de söyleyelim akıl fikir falan filan demişken e, ciddi anlamda büyüyen şişen bir dalga daha var. Bu alkol yasayla ilgili e, bir ihtimal bir miktar dinleyicimizi de ilgilendiriyor olma e, durumu da vardır. Çünkü e, bu dalgaya tutulunuyor gördüğüm kadarıyla. E, Hall diye bir yer var e, Beyoğlu'nda orada bir adet parti verilmiş. Evet. Partinin girişinde de 24 yaş üzeri katılımcılar için uygundur. Yeni e, alkol işte düzenleme kurumu yönetmediği gereği yazılmış. Bu yani 24 yaş yani e, bunun üzerinden de 15 bakın. 15-24 yaş arası bir kategori ihdas ediyorlar değil mi? Gençler kategorisi diye bir kategori e, üretilmişti. Tabii bu belgede değil aslında. Bir uzun bir hikaye o. Hiç girmeyelim de böyle bir altyapısında koyabilecekleri bir gençler kategorisi var. Halbuki alkol yaşı 18 bu 24 nereden çıkıyor kısmıyla ilgili bir tartışma zaten yürüyeceğini öngörmüştük. Tartışma çıktı yani haberiniz olsun herhalde önümüzdeki günlerde birileri e, işte sokakta içiyor olacak birileri protesto falan böyle bir şeyler yaşanıyor olacak. Evet, pozisyon Bunu şu. bir çok yakınlarda bir yakınımla da tartışıyorduk ama ben yoktur öyle bir şey de, dedim 24 yaş olamaz falan dedim meğerse doğruymuş. Yani 18 yaşında oy kullanabiliyoruz ama ya 18 öyle bakarsak oyu boş ver, ölmeye, öldürmeye yolluyorsun aslan evladım evet. diye. Alkol neyin nesi ki? Tüfek veriyoruz ellerine. Ama e, bundan öte mevzu tabii biraz karışık. Yani onu da söylemek lazım. Ya yani bu 24'ü desteklemekle ilgili şahsen hani yanlış anlamaları önlemek ve hani duymayacak kulakları bir miktar duyurabilmek için Şahsen 18 yaşında alkol içilebilmesi ile ilgili bir sıkıntım yok doğru olduğunda düşünüyorum yaş olarak ama e, buradaki durum şu eğer bir sponsorluk varsa ki burada da öyleymiş yani e, içeride bira firması bira e, sponsorluğu yapıyormuş yazılanlara göre görmedim de tabi partiyi e, ve bu sebeple de 24 yaş zıngıltısı uygulanmış. Vvveyan ee, bu bir miktar garip bir hal çünkü sponsorluk olmasın o zaman vveyan ve, madem dert burada 24 yaştan öte aslında ticari faaliyetlerinde şekilde ilerliyor olduğu mağdur edilenler yine her zaman gibi tabii ki biziz çok fark eden bir şey yok bakalım neyse bu biraz daha olgunlaşması gereken bir tartışma ya, gibi bu görünüyor Bu 24 ya şikayetin. O... Dünya Sağlık Örgütü'nde uygulamalarda olduğu filan söyleniyor. Bakmak lazım ama bu... Benim, ya çok bana... garip muhabbetler yapılıyor şu anda onunla ilgili. Hani e, e, alkolizm var yani. mı Türkiye'de yok mu? Varsa mı yapılmalı? Anlayamadığım e, asıl konunun çevresinde fırfır gezinen hikayeler. Üf, daha nelerle uğraşacağız? Epey şey varmış gibi. <gülüyor> Mahalia Jackson'a dönelim ve bitirelim. didn't Didn't It Rain adlı parçasıyla da bitiriyoruz. O da şu Mahalia Jackson'ın son derece ustaca bence icra ettiği gospel şarkılarından biri artık. Gospel mı, him, him mi, spiritual mı onların ayrımını bilmiyorum ama ilahi müziklerden biri. Didn't It Rain geliyor Mahalia Jackson'ın ölüm yıl dönümünde bir kez daha onun sesine kulak veriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. door cry brother no can't you take or more no cry no no you're full of sin god got the key and you can't get in listen how's raining will you listen how's raining just listen how's raining all day all night all night all day just listen how's raining just listen how's raining just listen Raining. Some moaning, some groaning, some groaning, some, some praying. Well, oh, oh, oh, And to the south, and to the east, and to the west All day, all night, all night, all day Just listen, heart it's raining Just listen, heart' it's raining Oh, listen, how it's raining Some praying, some crying Some running, some moaning. Will you listen? It's raining. Just listen. It's raining. Just listen. It's raining. Didn't it rain? Too. Çıkkası.